amma ba'du inna al-khayra al-hadisi kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar amma ba'd min azza jalla bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, değerli dinleyenlerim. Evet, bugün sizlerle inşallah paylaşmayı düşündüğüm ders konusu, sizlere anlatmayı düşündüğüm mevzu, bundan birkaç gün önce dinlemiş olduğum Selefin menheci başlığı altında yaklaşık 3-3,5 saatlik Ebu Zerka denilen kardeşimizin bir konusuna reddiye. Bu anlamda inşallah bir şeyler konuşmayı istiyorum siz değerli arkadaşlarıma. Her şeyden önce bu arkadaşımızın bu anlamda samimi olduğuna inanıyoruz. Diyoruz ki bu kardeşimiz samimi bir niyetle. Görmüş olduğu hataları, görmüş olduğu yanlışları ki bu hata ve yanlışlıklar tabii ki kendisine göre hata ve yanlışlıklar. Bu kardeşimiz görmüş olduğu hataları, yanlışlıkları izale babında böyle bir konu dile getiriyor. Bunun izaresi için uğraşıyor. Bu anlamda kendisini samimi kabul ediyoruz. Niyetinin halis olduğuna inanıyoruz. Ama bunun yanı sıra da diyoruz ki, Sadece ve sadece halis bir niyet hiçbir konuda yeterli olmadığı gibi bu konuda da yeterli değildir. Yani niyetiniz samimi de olsa dile getirdiğiniz konularda tenkitlerinizde asla ve asla yüzde seksene varan haksızlık payınız söz konusudur. Bunu bildirmeyi istiyorum. Bu kardeşimiz her şeyden önce ben hasreten isim verme mecburiyetinde kaldım. Bu arkadaşımız her ne kadar isim vermese de çok açık ve net bir şekilde bu dersini, daha doğrusu bu derslerini, Selefin menheci başlıklı derslerini bizlere reddiye olarak, bizlere itham olarak, Efendim bizleri bu anlamda korkunç bir şekilde suçlayarak bile getirmiş ki bunu Özellikle dersini dinleyen bu bantları, bu kayıtları dinleyenler kendileri de göreceklerdir. İsim vermese bile hasreten bizi dile getirmiş, bizi efendime söyleyeyim, hedef almış bir ders konusudur. Bu dersinde arkadaşımız bizleri itham ederek, ki ben bunu itham kabul ediyorum, bizleri itham ederek diyor ki bu arkadaşlarımız menheccü selef ile fehmü selefi birbirinden ayırt ediyorlar yani selefin metodunu menhecini kabul ederlerken bu insanlar yani bizlerden bahsediyor özellikle Ebu Said hocamızdan efendim fotokopi şeklinde yazılarımız eline geçmiş ki hasreten benden ve diğer arkadaşlarımızdan da bahsediyor bizlerin selefin menheci ile selefin fehmini yani anlayışını, kavrayışını birbirinden ayırt ederek, selefin menhecini kabul edip, fehmini kabul etmediğimizi dile getiriyor. Korkunç bir yanlışlık ki bunu bizim bu manadaki derslerimizi dinleyenler göreceklerdir. Gerçekten korkunç bir yanlışlık kardeşlerim. Neden korkunç bir yanlışlık? Çünkü bizleri bu anlamda dinleyen kardeşlerimiz de iyi bilirler ki bizim bu konuda birçok derslerimiz vardır. Özellikle hocalarımızın ve hasreten benim selefin yolu, kurtuluş yoludur başlığı altında derslerim söz konusudur. Ben bu derslerimde ki benden önce kendilerini dinlediğim ilim ehli hocalarımızın derslerinde hiçbir zaman Selefin metodunu, menhecini, Selefin fehminden ayırt ettiklerini görmemişimdir. Ki zaten birbirine tezat ifadelerdir. Selefin metodu, menheci ile Selefin fehmi arasında bir fark yok ki aslında. Selefin fehmidir onların takip ettikleri metod, menheci. Yani böyle bir ayrımı bu arkadaşımız neye dayanarak yaptıysa tabii biz bunu bilemiyoruz. Zannedersen bir takım yanlış anlamalar söz konusu. Ama ben kendisi gibi sivri dilli davranmayacağım. Ki bu bana yakışmaz. Aslında kendisine de yakıştıramadım bu ifadeleri. Bizler aramızda bu anlamda ihtilaflar da söz konusu olsa bizler tevhidi anlayan, kavrayan kişiler kimseleriz. Yani bizler kardeş olan kimseleriz. Eğer bu anlamda bir yanlışlık söz konusu ise bu ancak nasihatla giderilebilecek bir şeydir. Ama arkadaşımızın yaptığı gibi kıyası kabul edenler namaz kılmasını dahi bilmiyorlar. Bu adamlar hiç utanmadan Senelerdir ilk kıyası yapan şeytandır diye ağızlarında pislik pislik sözler çıkıyor. Bakın bunlar bu arkadaşımızın dile getirdiği ifadelerdir. Bunlar kesinlikle Kur'an'ı ve sünneti kendisine ölçü edinen bir şahsiyete asla yakışmaz arkadaşlar. Asla yakışmaz. Senelerdir bizlerin ilk kıyası yapan şeytandır ifadesini dile getirerek bu anlamda ileri geri pislik sözler ifade ettiğimizi söylüyor. Allah iyiliğinizi versin. Ebu Zerka arkadaşımız, kardeşimiz. Yılmaz Şahin kardeşimiz. En azından bu sözü, en azından bu sözü bizden önce birçok selefin söylediğini okuyabilseydin bari. Açıp dariminin sünneninde bu anlamdaki ifadeleri okuyabilirdiniz en azından. Madem ki selefin yolu senin de benimsediğin bir yol, senin de takip ettiğin bir yol, öylesi bu insanlar da bizim selefimiz arasında olan kişiler kimselerdir. Bunlar da bakın bu ifadeleri kullanmışlardır. Kaldı ki de arkadaşlarım, değerli Ebu Zerka kardeşimiz, kaldı ki bu ifadeyi ilk yapan, ilk dile getiren biz dahi olmuş olsaydık, Böyle bir çirkinliğin izaresi için herhalde münasip bir dille, güzel bir tebliğ metodu ile bu işe kalkışmanız gerekirdi. Bu anlamdaki itici ifadelerle, çirkin sözlerle asla birbirimize yardımcı olamayız değerli arkadaşım. Asla birbirimize yardımcı olamayız. Çünkü davetçiler Üzerlerinde bulundurmaları gereken çok önemli vasıfları olması gereken kişiler kimselerdir. Ama ne yazık ki ama ne yazık ki dile getirmiş olduğunuz bu yaklaşık 3-3,5 saatlik bir ders programınızda sizin tebliğ metodunuzdan asla asla memnun kalmış bir kişi değilim ben şahsen. Bunu dinleyen Adil insanlar da göreceklerdir ki gerçekten siz çok sivri dillilik yapmışsınız. Ve orada o kadar iddialı şeyler konuşmuşsunuz ki biraz sonra inşallah delilleriyle de dile getireceğimiz gibi o kadar iddialı şeyler konuşmuşsunuz ki bunlar asla asla astarı olmayan şeylerdir. Asla aslı astarı olmayan şeylerdir. Kıyas konusunda bir şeyler anlatırken Kıyası reddeden bir tane alim getiremezsiniz ifadesini kullanmışsınız. Kıyası reddeden bir tane alim getiremezsiniz ifadesini kullanmışsınız. Allah iyiliğinizi versin. Bu ne iddia? Bu ne cüretkarlık değerli arkadaşım? Açın dariminin sünenini. değerli arkadaşım, İbn-i Sir'in kıyası reddeden alimlerden bir tanesidir. İmam Şabi, bunlar hep bizim selefimizdir kardeşim. Yani selef derken, selefin yolu derken kafamıza göre seçtiğimiz bir takım insanların adına mı sadece selef diyeceğiz? Hoşumuza gitmeyen fetvaları, bizlere ters olan kişilere, kimselere, farklı bir isim, bizimle uyum sağlayan kişilere, kimselere mi sadece selef ifadesini kullanacağız? Selefimiz ifadesini kullanacağız. Bu yanlış değerli arkadaşım. Yani buradaki, bu anlamdaki net ifadeleriniz, kesin ifadeleriniz, iddialarınız yanlış değerli arkadaşım. Ibn Esir'in kıyası reddedenlerden bir tanesidir. Bukhari kıyası reddedenlerden bir tanesidir. Bukhari rahimullah özellikle Rey ve kıyasın batıllığı adı altında bir bab açmış iken, bir konu açmış iken, siz bunu bile tevil ederek Hacer-ı ifadeleriyle burada min harfi ceriyle kıyastan bazılarının reddi inkarı adı altında ifadeler ve Buhari'nin sözlerini bile ne yapıyorsunuz? Kabullenmiyorsunuz, tevil ediyorsunuz. Halbuki Bukhari kıyası reddeden alimlerden bir tanesidir. Biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle İbni Sir'in kıyası reddeden alimlerden bir tanesidir. İbni Hazım ki bunu sen de kabul ediyorsun dile getiriyorsun. İbni Hazım kıyası reddedenlerden bir tanesidir. İmam Şabi ki bu konuda ki sivri dilli bir alimdir Allah kendisinden razı olsun ki rivayetlere baktığınız zaman kıyas hususunda Baya sert konuşmaları söz konusudur ki İmam Şabi kıyası reddedenlerden bir tanesidir. Mesruk Rahimullah bu kıyası reddedenlerden bir tanesidir. Amr kıyası reddedenlerden bir tanesidir. Ebu Zinat kıyası reddedenlerden bir tanesidir. Muasır alimlerimizden Mukbil i̇bn Hadi kıyası reddedenlerden bir tanesidir. Peki arkadaşım Değerli kardeşim, siz neye dayanarak, hangi cesaretle kıyası reddeden bir tane alim göremezsiniz? Kıyası reddeden bir tane alim gösteremezsiniz. Bu ifadeyi nasıl kullanabilirsiniz? Biz öyle bir şey söylemiyoruz bakın. Yani kıyası kabul eden yüzlerce, binlerce insan. Ama unutmayınız ki kıyası reddeden alimler de var. İlim ehli insanlar da var. Burada önemli olan değerli arkadaşım, değerli kardeşim, değerli dinleyenlerim burada önemli olan, insan kıyası reddederken, böyle bir ölçünün dinde olmadığını söylerken, acaba Kur'an'ın ve sünnetin hangi naslına muhalefet ediyor? kendi sohbetinizde de anlattığınız gibi Ebu Zerka kardeşimiz, kıyası reddedenlerin Kur'an-ı Kerim'de birçok ayete muhalif düştüğünü anlatıyorsunuz. Halbuki o ayeti celililerde, sizin anladığınız anlamda bir ifade, bir mana yoktur kardeşim. O senin anlayışın, o sizin ortaya koyduğunuz anlayıştır diyebileceğim ben buna ancak. Hatta ve hatta sizin işlemiş olduğunuz bu ders konusuna ben başlık olarak Selefin menheci demeyeceğim ne yazık ki. Ebu Zerka ve kendisi gibi düşünenlerin menheci diyeceğim. Ebu Zerka ve kendisi gibi düşünenlerin menheci diyeceğim. Ve senin gibi sivri, sivri dillilikte yapmayacağım. Hakaret de etmeyeceğim. Şirkin ifadeler de kullanmayacağım. Ki sohbetin girişinde de ifade ettiğimiz gibi bu asla bizlere yakışmayan şeylerdir. Ama ne yazık ki selefin menheci ifadesiyle siz kendi menhecinizden bahsetmişsiniz. Sizin gibi düşünen insanların menhecinden bahsetmeye çalışmışsınız. Ben seleften ben seleften muhalif gördükleri Meseleleri izale için, onları tasih için, düzeltmek için, senin gibi bir metot takibiden kimseyi görmedim bakınız. Madem ki selef sizin için örnek, bizim için örnek, selef bu anlamda insanları aşırı bir şekilde itham etmemiştir. Hiç utanmadan, sıkılmadan şunu diyorsunuz deyip, Bizlere karşı hiç utanmadan, sıkılmadan, yani utanmayan, sıkılmayan kişiler, kimseler olduğumuzu söylüyoruz. Bu adamların kalpleri mühürlenmiş. Allah'a bakılar. Ebu Zerka kardeşimiz, siz gerçekten bazen ne dediğinizde de bilmiyorsunuz. Yani bu kayıtları inşallah kendiniz de bir dinleyin. Yani bu ifadeleri kendinize nasıl yakıştırabiliyorsunuz? Bu ifadeleri bizler için nasıl kullanabiliyorsunuz? Kalpleri mühürlenmiş diyorsunuz bu insanlar. Cahil diyorsunuz bu insanlar, cahil. Ağızlarından bir sürü çıkan pislik sözler var diyorsunuz. Bu adamlar adaletsiz insanlar diyorsunuz. Bu adamlar var ya, bu adamlar alim düşmanı diyorsunuz. Allah'a bakılar, bunlar gerçekten çok çirkin ithamlardır kardeşim. Çok çirkin ithamlardır. Ve kendin içinde özellikle... Özellikle bir ifade kullanıyorsun ve diyorsun ki ki yakalamışsın yanında bir Erhan abin var. Bak Erhan abicim iyi dinle bu sözleri başka hiçbir yerde duyamazsın. İyi dinle diyorsun. Doğru söylüyorsun bu sözleri başka hiçbir yerde duyamaz Erhan abi. Bu ifadeleri dersimizi dinleyenler yani kardeşimizin arkadaşımızın dersini dinleyenler duyacaklardır. Erhan abisine söylüyor. İyi dinle diyor Erhan abicim. Bu ifadeyi de başka hiçbir yerde bulamazsın diyor. Doğru söylemişsiniz. Bu ifadeler gerçekten başka hiçbir yerde zikredilmiyor. Neyse orada kendiniz için şöyle bir ifade kullanmışsınız. Diyorsunuz ki ben tevazu olsun diye demiyorum bak. Allah'a yemin ederim ki ben tevazu olsun diye demiyorum. Gerçek olarak söylüyorum ki ben İlim olarak, Arapça ilminde sıfırım. Cehaletimin o kadar farkındayım ki fıkıhta sıfırım. Tefsirde sıfırım. Usulde sıfırım. Siyerde aynı şekilde sıfırım diyor. Hatta akidede ne kadar zayıf olduğumu çok iyi bilen birisiyim. Hatta akidede ne kadar zayıf olduğumu çok iyi bilen birisiyim. Bunlar kendi ifadeleri arkadaşımızın, kardeşimizin ki o da dinleyecek tabii ki bunları. Rabbimden niyazım kendisine de bizlere de doğruyu nasip etsin. Bu ifadeleri aynen kullanıyor. Yani tevazu olsun diye de söylemiyor. Ben buna pek inanmıyorum da çünkü ders seyrinde tevazudan ziyade ben arkadaşımızla gerçekten korkunç bir ekabirlik gördüm. İnşallah yanılmışımdır. Ve ben şimdi diyorum ki, ey Ebu Zerka kardeşim, arkadaşım, bu cehaletinizle insanları neye göre değerlendiriyorsunuz? Yani dediniz ki benim ilmim yok, Arapçam sıfır. Cehaletim efendim, cehaletimin o kadar farkındayım ki fıkıhta olsun, usulde olsun, tefsirde olsun sıfırım diyorsunuz. Akidede bile zayıf olduğunu söylüyorsunuz, kendini söylüyorsunuz. Artık bilmiyorum bununla neyi kastediyorsunuz ama ben kelimelerin zahirine bakıyorum. Ben e, bilemem yani bunlarla neyi kastettiğini. Çünkü seni pür dikkat dinledim. Pür dikkat dinledim seni. Evet şimdi bu cehaletinizle, kendi itirafınız tabi bunlar, bu cehaletinizle siz insanlar yani bizleri neye göre değerlendiriyorsunuz? Yani ilminiz yoksa cahilseniz karşı tarafın yanlışlığını neye göre söylüyorsunuz? Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Bu bir tezat değil mi arkadaşım? Bu bir tezat değil mi değerli arkadaşım? Hulasa değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, ben bu arkadaşımızın Selefin menheci ifadesini Ebu Zerkan'ın menheci olarak değiştiriyorum. Ve böyle bir metot, böyle bir menheç ben kabul etmiyorum. Ama bununla beraber benim bu konudaki derslerimi iyi dinleyenler bilirler ki selefin yolu bizler için kurtuluş yoludur. Ben bunu defalarca ders halinde dile getirmişimdir. Çünkü dini en sağlıklı bir şekilde anlayan, kavrayan, onu istenildiği şekilde tatbik eden selefi salihindi. Biz böyle inanıyoruz açınız selefin yolu kurtuluş yoludur başlığı altındaki derslerimi dinleyiniz. Ve orada defalarca anlatmışım da çünkü Allahu azze ve celle demişim o insanları yani selef derken e herhalde her şeyden önce selef derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ilk arkadaşlık yapan gruptan bahsediyoruz. Onun arkadaşlarından bahsediyor. Yani sahabeden bahsediyoruz. Selefimiz onlar çünkü. Selefin bu anlamda değerlendirilmesi kardeşimizin Nisa suresinde de anlatmaya çalıştığı gibi yani Nisa suresini okuyarak buradaki icmanın, buradaki efendim, müminlerin ilk halkası olan Selefi salihinden bahsettiği gibi biz de aynı ayeti celileyi kullanarak Selefin yolu, selefin anlayışı bizim için ölçülür tabi ki. Hani biz selefin menheci, selefin fehmi diye bir ayrım yapmıyoruz. Kim böyle bir ayrım yapıyor? Böyle bir ayrım yapan kim? Ben hasreten selefin yolu kurtuluş yoludur dersinde, ilk girişinde Nisa suresindeki bu ayeti celileyi dile getirmişim ki ayeti hatırlarsınız. وَمَنْ يُشَاقِقِ الْرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ السَّب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَعَتْ مَصِيرًا Her kim hüda beyan edildikten sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu girdiği o yolda bırakırız ve cehenneme sokarız onu. Orası ne kötü gidiş yeridir bu ayeti celideyi zikretmişiz ardından da ardından da demişizdir ki Allah Azze ve Celle'nin bu açık ve net mesajından anlaşılıyor ki hidayet yolu peygamber tarafından beyan edildikten sonra yani o anki insanların anlayabileceği ve kavrayabileceği bir şekilde hidayet yolu açıklandıktan sonra kim peygamberin beyan ettiği şekle muhalefet eder ve müminlerin ilk halkası olan sahabenin yolundan, metodundan, menhecinden, anlayışından ayrılırsa, başka bir yola uyarsa, bu kimse dalalete düşmüş olur. Ve Allah bu kimseyi yüzüstü cehenneme sokar. Bunu anlatmışızdır. Bunu derslerimizi dinleyenler efendim, duymuşlardır. Uymak isteyenler yine bu başlıktaki derslerimizi efendime söyleyeyim dinleyebilirler. Yani burada bizim için selef her şeyden önce sahabedir kardeşlerim. Selefin ilk halkası sahabedir. Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anhu Allah'ın Resulünün ilim darcı dediği kişi kimse. Bakınız ne buyuruyor. Sizden kim bir sünnet izleyecek olursa sizden her kim bir yol izleyecek olursa, ölmüş olanların sünnetini, yolunu takip etsin. Çünkü hayatta olanın fitneye düşmeyeceğinden emin olamazsınız. Sözünü ettiğim bu ölmüş kimseler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır diyor bakınız. Ve devam ediyor diyor ki, onlar bu ümmetin en faziletlileri, en iyi kalplileri, en derin bilgilileri... Ve yapmacıya sapmaktan, böylece kendilerini külfetlere sokmaktan en uzak olan kimselerdiler. Bunlar Allah'ın peygamberine arkadaş olmaları ve dinini dimdik ayakta tutmaları için seçtiği topluluktu diyor. Onların faziletlerini biliniz, kabul ediniz. Ve onların izlerinden gidiniz. İyi dikkat ediniz. Hala Abdullah ibn Mesud'un sözleri değerli kardeşler. Ve onların izlerinden gidiniz. Abdullah İbni Mesud bunu herhalde duvarlara söylemiyor kardeşler. Abdullah İbni Mesud o anki insanlara söylüyor. Belki de bizden kat kat değerli, derecesi Allah indinde yüksek olan kişilere, kimselere hitap ediyor. Onlara anlatıyor. Onların faziletini biliniz, kabul ediniz. Onların izlerinde yürüyünüz. Elinizden geldiği kadar onların ahlakları ile ahlaklanınız. Onların dinlerine sarıldığı gibi siz de dininize sarılınız. Çünkü onlar dost doğru hidayet üzere idiler. Dost doğru hidayet üzere idiler. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı değerli kardeşlerim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yine bir hadislerinde buyurduğu gibi en hayırlı nesil benim muasırlarım, benim zamanımda yaşayan yani etrafındaki insanlardan bahsederek böyle güzel bir ifade kullanıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ve emsali deliller çoğaltılabilir. Şimdi burada selef kimmiş? Yani selef denilince, selefi salihin denilince aklımıza kim gelmeliymiş? Her şeyden önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki arkadaşları kardeşlerim. Selefi Salih'in Resulullah'ın etrafındaki arkadaşlar, Yani sahabesi değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesidir. Peki, eğer Selefi Salih'in Muhammed Mustafa'nın arkadaşları ise, onların yolunda yürüyecek isek, onların anladığı gibi dini anlayacak isek, onların haricindeki insanları değerlendirirken, doğruluklarını, eğriliklerini, diğer bir ifadeyle hakka yakınlıklarını ve uzaklıklarını ölçü olarak sahabeyi ele alarak değerlendirecek isek, bizim de doğru yolda olduğumuzun Ölçüsünü Resulullah'ın sahabesine bakarak ortaya koyacak isek. Bir Müslüman olarak anlaşamayacağımız ne kalabilir ki? Ne olabilir ki? Akide de olsun, amel de olsun, ahlak da olsun. Metot ve menheç de olsun. Eğer bu kişiler, bu kimseler bizler için ölçü ise ve bu kişiler kimseler cennetle müjdelenen, doğru yolu hakkıyla yaşayan kimseler idiyseler, bunlara uyan insanlar arasında ihtilaf söz konusu olabilir mi? Ayrılık söz konusu olabilir mi? El cevap asla olmaz. Öyleyse nasıl biz birbirimizi bu anlamda itham ederek iki tarafta özellikle konuyla ilgili mevzu dile getiren kardeşimiz selefin yolunda yürüdüğünü söylüyor. Selefin sehmini kendisine ölçü edindiğini söylüyor. Aynı şekilde bizim de yolumuz selefin yolu diyen kimseler olarak selefin anlayışı Selefin kavrayışı bizim de anlayışımız kavrayışımızdır diyen kimseler olak. Biz, biz acaba niye anlaşamıyoruz? Yani neden bu şekildeki ithamlarımızı eğer Selefin yolundaysak Seleften delillendiremiyoruz? Özellikle ve öncelikle Edilley-i hususunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri bunun akabinde selefin ilk halkası dediğimiz sahabe tarafından Edilley-i hususunda bize kıyaslan bahseden bir fert gösterebilir misiniz? Çünkü benim için selef denildiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Diliyle tezkiye ettiği, ondan önce kitabın tezkiye ettiği, Resul'ün sünnetinin tezkiye ettiği sahabe akla gelir. Benim için selef sahabedir öncelikle. Ondan sonra onlara tabi olanlardır. Hakkıyla tabi olanlardır. Selef bunlardır değerli kardeşlerim. Eğer ölçü buysa ki böyle olmalıdır. Selefi salihin bizler için ölçüyse, Allah aşkına selefi salihinde, yani sahabede, edille-i hususundaki bu çok önemlidir. Çünkü edille-i şer yani şerii deliller, dinimizi kendisinden öğreneceğimiz kaynaklardır. Bu konuda ihtilaf edersek, Allah korusun, dinin bütün meselelerinde ihtilafa düşeriz edile Şer'iye bu anlamda çok önemlidir. Bunun güzelce tespit edilmesi gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size iki şey bıraktım derken terektu kum şey'in lan tedillü mâ masaktum bihîmâ kitaballâhi ve sünneti derken ey size iki şey bıraktım sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız Allah'ın kitabı ve benim sünnetim derken bunu üçe dörden neye dayanarak çıkarıyor Bunu 3'e 4'e neye dayanarak çıkarıyorsun? Özellikle sahabe tarafından Allah'ın kitabı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyulması gerekir. Bundan başka bir ölçü edinilmemesi lazım ifadeleri kullanılırken ki selefin ilk halkası değerli arkadaşlar. Selefin ilk halkası bunlar. Yani sahabe, sahabenin sünnete olan bağlılığı adı altındaki dersimizi de dinlerseniz, orada bir sürü deliller zikredilmiştir. Sahabe, Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetine uygun hareket etmişlerdir. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetini, hakkıyla anlayan insanlar olmuşlardır. Onların hiçbirisinin ağzından, edirle Şeriyye'nin 3, 4, 5'tir diye bir ifade çıktığını duyamazsınız. Peki Selefin meneheci derken, Selefin fehmi derken, sahabeden Allah aşkına kıyastan bahseden kim var? Bir tane delil alabilir miyiz? Kıyastan bahseden kim vardır? Hasreten isim olarak. Kim vardır kıyastan bahsede? Bazı alimlerin zayıf görmeleri, bazılarının da sahih görmelerine rağmen bir rivayet var. Onu inşallah zikredelim. Af İbni Malik'ten geliyor. Af İbni Malik el-Eşca'i radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu söylüyor. Ümmetim 70 küsur fırkaya ayrılır. Onların fitne bakımından en büyükleri dini kendi şahsi görüşleriyle kıyas edenlerdir. Ve bununla Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını da helal kılanlardır diyor. Bu rivayeti zayıf görenler de var. Ama sahih görenler de var. Ebu Zura Edmeşk'i tarihinde zikrediyor. Hakim Müstedrek'inde zikrediyor. Bezzar Müsned'inde zikrediyor. İbni Ebu Asım sünneni, Sünnen'inde zikrediyor. Leleka'i zikrediyor. Taberani zikrediyor. el Bagdad'i zikrediyor. İbni Abdülber Beyan Beyan'il İlim'de zikrediyor. İbni Haz'ın Muhallas'ında zikrediyor. Haysemi bu rivayet hakkında diyor ki Taberani ve Bezzar Sahih'in ricali ile bunu rivayet etmişlerdir. Hakim, Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına uygundur diyor. Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına uygundur diyor. Ebu Hureyre'den, İbni Abbas'tan rivayetler var. Özellikle İbni Abbas'tan, kim dinini kıyasla arar öğrenirse, Ömür boyu şüphe ve karışıklıklardan kurtulamaz. Eğri büğrü yollarda yalpalar durur. Ben dinimi Allah'ın kitabı peygamberin sünnetinden öğrendim. Sahabe bunlar. Yani selefin ilk halkasından güzide kimseler, kişiler kardeşim bunlar. E arkadaşımız... Kıyası kabul eden bir tane alim gösteremezsiniz derken siz sahabenin haricinde birilerini mi arıyorsunuz? Selef derken sahabenin haricindeki kişileri kimseleri mi kastediyorsunuz? Selef denildiği zaman her şeyden önce sahabedir değerli kardeşler. Sahabedir değerli arkadaşlarım ve bizler için kurtuluş kaynağı olarak ölçü gösterilen topluluktur o insanlar. Ümmetim yetmiş küsur şubeye ayrılacaktır. Fırkaya ayrılacaktır. Bunların 72'si ateşte, birisi cennette diyor. Birisi kurtulacaktır diyor. Menhum ya Resulullah sorulduğunda, kim onlar sorulduğunda, ana aleyhi ve diyor. Benim ve ashabım üzere yolu üzere yürüyenlerdir diyor. Selef sahabedir değerli kardeşim. Selef denildiği zaman öncelikle sahabe akla gelir. Sahabeden bu anlamda kıyası reddeden kişiler, kimseler olduğu gibi, kıyası, kıyas yapıp da Resulullah'ın huzuruna gelen kişilerin, kimselerin bu kıyaslarını reddeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den de rivayetler vardır. Eğer güzel okursanız, sünneti seni bunları göreceksinizdir. Buhari'nin Müslim'in haç bölümünde bir rivayet var hatırlarsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halka nasihat ederken Allah'ın sizlere hacci farz kıldığını yani Allah sizlere hacci farz kıldı diye sahabesine nasihatta bulunuyor Allah'ın bu hükmünü onlara anlatıyor Hac ediniz diyor İyi dinleyiniz, bakınız değerli kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi, yani sahabeden bir tanesi kalkıyor. Ayağa kalkıyor. Her yıl mı haç edeceğiz ya Resulallah? Allah Resulü sustu. Adam birkaç kez bunu tekrarladı. Ve sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer evet deseydim her yıl için haç farz olacak. Ve sizin de buna gücünüz yetmeyecekti diyor. Size emrettiklerimin dışındaki hususlarda beni sıkıştırmayın. Zira sizden evvelkiler çok çocuk soru sormaları ve peygamberleri hakkında ihtilafa düşmeleri yüzünden helak oldular. Size bir şeyi emrettiğim zaman, gücünüz yettiği zaman onu yapınız. Bir şeyi de size yasakladığım zaman onu da terk ediniz diyor. Şimdi eğer dikkat ederseniz değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesinde kıyasın geçersizliği için onun zan olduğuna bir delil vardır. Zira soru sahibi sahabi, hacı, beş vakit namaza her yıl farz olan oruca ve şartlar var olduğu müddetçe her yıl verilmesi gereken zekata kıyas yaparak sormuş Bu adam niye sorsun? Ne diye sorsun? Ya Resulallah her sene mi? Niye her ay demiyor? Her sene mi ya Resulallah? Çünkü Ramazan orası her sene tutuluyor. Zekat şartlar gerektiğinde her sene veriliyor. Eğer dikkat ederseniz değerli kardeşlerim, burada Sahabenin kıyas yaparak bir şeyler söylediği, bu soruyu sorduğu daha doğrusu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise onu reddettiği söz konusudur. Burada kıyasın reddi için açık ve net bir ifade vardır. Anlayanlar için. Ben Ebu Zerka kardeşimizin dediği gibi kalpler mühürlenmiş arkadaşım. Anlayamazlar ki demiyorum. Ben dua ediyorum. Eğer bu anlayışımızda hatalıysak, Rabbimiz bizlere doğrusunu nasip ederiz. Hatalıysanız, anlayamıyorysanız, anlayamıyor iseniz Rabbim sizlere de bizlere de anlayış ihsan eylesin. Ben ancak dua ederim. Ben kalkıp da tevhid erene Müslümana yakışmayan bunların harfleri mühürlenmiş arkadaşım anlamıyorlar yani. Ben bu ifadeleri kullanmıyorum. Ben sadece dua ediyorum. Allahu azze ve celle bize de size de Anlayışı ihsan eylesin değerli kardeşlerim. Evet. Hatta Bukhari'de Bukhari'de bir rivayet var. Açarsanız okursanız özellikle ellerinde Türkçe efendim, ötüken yayınlarının tercümesiyle e, okudukları buharide açın. Dördüncü e, cildi 1819 numaralı sayfayı ki burada herkesin elinde Arapça Bukhari yoktur. Burası da açar okursanız, efendime söyleyeyim, sünnetler ve hakkın vecihleri ekseriye, reyin hilafı üzere gelir. Reyin, kıyasın hilafı üzere gelir. Buradaki reyden kastın kıyas olduğu açık ve nettir. Devamına eğer dikkat ederseniz. Diyor ki, işte bundan dolayıdır ki, Müslümanlar onlara uymaktan bir ayrılma ve bir çekinme, bulmazlar, görmezler. Aynen diyor, hayızlının orucu kaza edip de namazı kaza etmemesi bu nevi işlerdendir. Yani, hakkın vecihleri genelde kıyasın hilafı üzere gelir. Orucun kaza edilip namazın kaza edilmemesi bu baplandır. Yani kıyasa göre eğer kıyasın varlığı söz konusu olsaydı, böyle bir şey söz konusu olacak olsaydı, ne olurdu? Namaz da kaza edilirdi ama namazın kazası yoktur değerli arkadaşım. Niye? Çünkü İslam böyle bir şeyi zikretmemiştir. Kıyasın hilafı üzeredir yani bu gibi şeyler. Bir tane delil daha zikredelim değerli kardeşlerim. Amr radıyallahu anhu'nun kıyasla amel etmesi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de bunu reddetmesi bakınız. Buna da dikkat ediniz. Rabbim hepimize anlayış ihsan eylesin. Doğruları neyse bizlere doğruları nasip etsin. Hatırlayanınız varsa yine Buhari Müslim hadisidir. Amr radıyallahu anhu su bulunmadığı bir zaman dilimi içerisinde onun yerini toprak tutar şeklinde bir anlayış, bir kıyasla su ile nasıl ki bütün bedenini yıkaması gerekiyor ise aynen bedeninde toprağın değmeyeceği bir, değmediği bir yer kalmasın diye toprakta bütün bedenini ne yapıyor? Yuvarlıyor ve bütün bedenini toprakla şey yapıyor, ovuyor, mesediyor. diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu kıyasının doğru olmadığını şimdi Ammar radiyallahu anhu ben kıyas yaparak bunu yani kıyas ederek bunu yaptım böyle bir ifade kullanmıyor ama Ammar radıyallahu anh'unun bu hareketi gayet açık ve net bir şekilde gusle derken nasıl ki suyun bütün bedene değmesi gerekir. Ammar radıyallahu anh'u temmümü gusle kıyas ederek bu işi yapıyor. Bu gayet açık ve nettir. Rabbim bu, an, bu anlamda anlayış ihsan hepimize. Gerçekten açık ve nettir. Amma radıyallahu burada bütün bedenini toprakla efendime söyleyeyim e, mes etmesi yani gusulde nasıl ki su bütün bedene değmesi gerekiyorsa, suda toprakta da böyle olması lazım. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açın okuyun ona diyor ki Ellerini temiz bir yere vurarak yüzüne sürmen sana kafi gelir de diyor. Evet değerli arkadaşlarım işte burada da unutmayınız ki burada da burada da kıyasın reddi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin net ifadeleri söz konusudur. Burada gayet açık ve net bir şekilde kıyasın reddi vardır kardeşlerim kıyasın reddi vardır öyleyse öyleyse bu arkadaşımızın ve bu kardeşimiz arkadaşımız gibi düşünen konuşan diğer insanlar için ilim ehli de olabilir Allah hepsinden razı olsun diyelim bu şekildeki net ifadelerine bir reddiye vardır nasıl net bir ifadeleri Ki hani şöyle diyorlardı ya özellikle Ebu Zerka kardeşimiz kıyası reddeden bir tane alim gösteremezsiniz cüretkar bir ifade gerçekten cüretkar bir ifade artık ben cahil cüretkar olur demeyeceğim e, kendisi bunu söylemişti ben bu anlamda cahil bir insanım e, kendisi bunu söylemişti onun için zaten cüretkarlık yapıyor kardeşimiz ama tekrarında fayda vardır Bukhari kıyası reddedenlerden bir tanesidir. Her ne kadar onun sözlerini tevilde etmeye kalksanız Bukhari'nin bu anlamdaki bab başlığı olarak zikrettiği ve altında da e, zikredilen delilleri ben okumuşumdur. Ki orada birilerinin tevilini ben kabul etmiyorum. Etmemekle de ben selefin e, fehmini elimin tersiyle kenara bırakıyorum. Asla bu anlamda da telaki edilmemesi gerekir ben birilerinin bu anlamdaki e, yorumlarını kabul etmiyorum. Açık ve net bir şekilde İbn Sirin'in olsun, Buharin olsun, İbn Hazımın olsun, İmam Şabi'nin olsun, Mesruk, Amr, Ebu Zinat, muasır olan Mukbil bini Hadi ki benim bulabildiğim bunlar. Ben ben birilerinin e, ağzıyla da konuşmuyorum ki Ebu Zerka kardeşimizin ifade ettiği gibi bunlar hep diyor, birbirlerinden körü körüne duyup efendim dile getirdikleri laflardır. Bunlar hoş olmayan ifadelerdir. Ben hasreten elbette ki bizlere vahiy gelmiyor. Biz de birilerinden e, faydalanmamız e, gerekiyor. Bizim de ilimehli insanlara tabii ki başvurmamız gerekiyor. Ama biz ama biz selefimizden öğrendiğimiz şekliyle ki selef önce sahabedir. Onlardan nakledilen rivayetleri de öğrendiğimiz şekliyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünün üzerine söz takdim edilmeyecektir. Söz takdim edilmeyecektir. Bizim bu anlamdaki yani delille hareket etmemiz gerekir. Bizim bu anlamdaki Resulullah'ın sözü varken hiçbir sözü asla kabullenmememiz gerekir. Metodunu, menhecini seleften öğrendik. Yani bu selefin menheci, bu selefin fehmidir. E selef de eğer sahabe ise, kardeşimizin de dile getirdiği gibi burada sürekli tabi Ebu Zerka bizim muhatabımız, o hasreten bizim muhatap edildiği için biz de bu kardeşimizi muhatap olarak e, bu ifadeleri kullanıyoruz. Özellikle İbni Abbas rivayetini getirerek bizim selefin menhecini kabul edip de fehmini kabul etmediğimizi, söylüyor bu kardeşimiz ki hatırlarsınız temettüh haccı ile alakalı İbni Abbas'a bir soru soruluyor İbni Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiğini yaptığını efendim, karşı tarafın ise ama Ebu Bekir ve Ömer şöyle derdi bunu yasaklardı İbni Abbas subhanallah kafanıza taş yağmasından korkuyorum ben size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi diyorum. Siz hala Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Biz güya bu delili getirerek selefin fehmini reddettiğimizi. Haşa. Bu, değerli arkadaşlar, bu derslerimizde de özellikle hocamızın, Ebu Said hocamızın dersinde olsun. Benim acizane ben ilim ehli bir insan değilim. Ben efendime söyleyeyim bu meseleleri efendime söyleyeyim hakkıyla idrak etmiş bir kişi kimse de değilim. Bu anlamda bir ekabirlik yapmam söz konusu değildir. Allah'a sığınırım. Men gale inni alimu fehuve cahilun. Ben alimim kim derse o cahil insandır. Benim böyle bir ifade kullanmam asla da asla yerinde bir ifade olmayacaktır. Ben ancak ilim ehli insanlardan faydalanarak ama körü körüne değil bir şeyler zikredip ardından delil getiren insanların içtihadına önem verir. Fetvasına önem verir. bu Zerka kardeşimizin dediği gibi, Selef bir şey söylüyorsa delil sorma diyor. Delil sorma, onu kabul et, ondan sonra diyor delili ara diyor. Garip ifadeler bunlar ki bunları ben hep not etmişim. Gerçekten çok garip ifadeler. Yani diyor sen delil sorma diyor. Ya arkadaşım, kardeşim, selefin metodundan, menhecinden, fehminden bahsediyoruz. Allah aşkına selef nerede körü körüne hareket edin demiş ki. Nerede körü körüne hareket edin demiş selef. Yani selefin metodu, menheci, selefin fehminde bunu nerede görüyorsunuz siz? Tam tersine, tam tersine, Rabbimiz kitabında olsun, Resulü sünnetinde olsun, onun yolunu hakkıyla itiba eden sahabede olsun, imamlara bakın, körü körüne hareket etmeyin diyor. Yani nasıl delil sormayacağız? Bilmediğin bir şeyin ardına düşme diyor. Zira göz, kulak, kalp bundan mesuldur diyor. Bu Rabbimizin Kerim kitabındaki bir ayet. E bu zerkaya göre sen bu ayeti delil alamazsın diyor. Bu ayet gibi diyor, bin tane de ayet olsa hayır diyor, bunları delil getiremezsin diyor. Bak bakayım diyor onu nasıl anlamışlar. Şimdi Ebu Zerka kardeşim bu ayeti celile gayet açık ve net bir şekilde. Yani bu kul huvallahu ahad gibi de ki o Allah tektir ayeti gibi. Gayet açık ve nettir arkadaşım. De ki o Allah tektir ayeti celilesini ben Selefe sormadan nasıl kabul etmeyeceğim? Yani bu nasıl bir mantık? Bilmiyorum bununla neyi kastetti arkadaşımız bu ifadesiyle. Çünkü hasreten çizmişimdir, altını çizerek yazmışımdır. Bin tane hadiste Resul bir şeye diyor sarı dese, ümmet de diyor buna beyaz dese diyor sen ümmetin sözünü alacaksın. Allah'a bak Bu çok garip bir ifade. Yani, yani bilmiyorum bununla neyi kastediyor arkadaşımız. Halbuki kitabımızda sünnet-i seniyede gayet açık ve net ifadelerle hiçbir tefsire ihtiyaç duymadan kabullenilecek şeyler vardır. Yani kul huvallahu ahad ki o Allah tektir. Bunu hiçbir selefe sormaya gerek yoktur. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Bu da gayet açık ve nettir. Yani Rabbimiz burada körü körüne hareket etmememizi, bilinçli hareket etmemizi istiyor. اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ Rabbikum Gayet açık ve nettir. Bu da Rabbinizden indirilene ittiba edin. Rabbimizin neyi indirdiğini defalarca anlatmışızdır. Kitap ve sünnettir. Sahabe kitaba ve sünnete uyun diyor. Kitaba ve sünnete uyun diyor. Ebu Bekir ve Ömer'in sözü dahi olsa değil mi ki ters kitaba sünnete uygun değil? Reddedin onu diyor. Kafanıza taş yağ diyor. Yani bu ifadeler selefin ifadeleri, sahabenin ifadeleri bunlar değerli arkadaşım, değerli dinleyenlerim bunlar sahabenin ifadeleri. Eğer selefin menheci ölçüyse biz selefin menheci derken önce sahabenin menheci, selefin fehmi derken önce sahabenin anlayışı, sahabenin kavrayışıdır. Altını çiziyorum tekrar tekrar söylüyorum. Sahabe Kur'an'ın ve sünnetin üzerine hiçbir şey takdim etmemiştir. Etrafındaki ilim ehli insanlar dahi olsa onların sözünü reddetmişlerdir Resulullah'ın sözü geldiği zaman. Bu selefin metodudur, menhecidir, fehmidir. Öyleyse benim karşıma bir ayet ve hadis geldiği zaman sen bunu kabullenme, sen bir bak efendim işte selef bu konuda ne demiştir? İşte selef bu konuda kitabın, sünnetin üzerine hiçbir sözü takdim etme diyor. Ha eğer şu deniliyor ise Konuyla ilgili bütün rivayetleri yan yana getir. ne kastedilmiş? Nasıl anlaşılmış? Nasıl anlatılmış? Ki özellikle bunun nasıl anlatıldığı, anlaşıldığı dönem benim için sahabe dönemidir. Ben o döneme bakar ona uygun hareket ederim. Ben selefin metodu menheci olarak kardeşimizin yine sohbetlerinde anlatmaya çalıştığı gibi İki namazın cem meselesinde ta selef olarak kabul ettiğim sahabe döneminde iki namazı cem meselesine bakıyorum. Ona uygun hareket etmeye çalışıyorum. Arkadaş diyor ki hayır diyor. Sahabeden sonra gelen insanlar ne demiş buna bakacaksın. Ya arkadaşım selef öncelikle sahabedir. Yani bizim için ilk selef kaynak sahabedir. Eğer sahabe iki namazı cem etmiş ise, özellikle İbni Abbas'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor korkunun olmadığı, yolculuğun olmadığı bir zamanda öyle ile ikindi cem etti. Keza akşam ile yatsıyı da cem etti. Ebu Zübeyir şöyle diyor İbni Abbas'ın ravisi Said bin cübeyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için yaptı. Bununla neyi kastetti? Diyor ki senin benden sorduğun gibi ben de bunu İbni Abbas'tan sordum. Ümmetim, ümmetimden hiç kimseye zorluk çıkarmamak için diyor. Bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki namazı cem ettiğini ve İbni Abbas Ebu Zubeyre anlatıyor. Ebu Zübeyir kendisine efendime söyleyeyim ee, soru soruyor. Yani bununla neyi kastettiğini anlatıyor. Onlar da fehmini gündeme getiriyorlar. Yani buradan anladığını söylüyorlar. Diyorlar ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine diyor bir kolaylık olarak zikretmiştir. Yani bu ifadeler Resulullah'ın ifadeleri değildir. Bu ifadeler selefin ilk halkası dediğimiz sahabenin ifadeleri. Yani Ebu Zerka kardeşimizin anlayacağı üzere selefin fehmi, anlayışı benim için senef önce sahabedir kardeşim. Burada bakın İbn Abbas, Ebu Zübeyr, Said bin Cübeyr. Burada özellikle üç isim zikrediliyor. Bununla neyi kastedildi? Ümmetine zorluk çıkarmamayı, kolaylık kastetti. E arkadaşım o zaman sen niye zorluk çıkarıyorsun? Hayır dur. İki namazı cem edemezsin. Özürsüz iki namazı cem edemezsin. Benim bu anlamdaki bulduğum rivayetler zayıf. Tirmizi de özellikle iki namazı cem etmek, büyük günahların kapısını açmak demektir. Bu merfu bir rivayet olarak anlatılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ama bu hadis zayıf. Hadis zayıf. Ebu Zerka kardeşimizin Ömer radıyallahu anhudan bir rivayet getiriyor. İşte özürsüz Efendim iki namazı cem etmek büyük günahlardandır diyor. Ben bu rivayeti tabi görmedim. E, bilmiyorum. E, benim görmediğim, bilmediğim e, bir şey yoktur anlamına da gelmez. Kabul etsek bile, kabul ediyor olsak bile özür nedir değerli arkadaşım? Yani bunun sınırını kim çizecek? Ben iki namazı cem eden insanların Mutlaka her birisinin kendine kas bir özrü vardır. Adam diyor ki ben çok uykusuzum diyor. İnşallah iki namazı cem ederim diyor. Hatta diyor hadis var yani uykulu uykulu namaz kılınmaz diyor. Hayır sen iki namazı cem edemezsin. Sen neye dayanarak bunu reddedeceksin? Bu adama neye dayanarak karşı çıkacaksın? Hayır bu özür olmaz. Sözünü neye dayanarak söyleyeceksin? Adam ben yorgunum diyor. İnşallah iki namazı cem etmek istiyorum. Resulullah iki namazı cem etmiştir. Hayır. Yorgunluk özür olamaz. Bu sözü neye dayanarak söyleyeceksiniz? Siz? Adam diyor ki bana göre bu bir özürdür yani. Benim Rabbim Resul vasıtasıyla dinimde bana bir kolaylık zikretmiş. Sen niye zorlaştırıyorsun? Hakkında herhangi bir delil yok. Ben bunu bir özür kabul ediyorum kendime. Veya ders yapıyoruz. Efendime söyleyeyim. Hatırlarsınız yine. Abdullah İbni Şakik şöyle anlatıyor. Diyor ki bir gün İbni Abbas ikindiden sonra ta güneş batıp yıldızlar meydana çıkınca yatsı namazı vaktine kadar bize sohbet etti. İnsanlar namaz namaz demeye başladılar. Yani ikindi kılınmış ki tabi burada açık, net, belli. Akşam namazı kılınmamış. Ta yatsı vakti efendime söyleyeyim gelmiş. Derken diyor temim oğullarından bir tanesi ayağa kalktı. Sözünü esirgemeyen bir insan. Namaz namaz diye efendime söyleyeyim. Heyecanlı bir şekilde bağırdı işte. İbni Abbas, bana sünneti sen mi öğretiyorsun ey anasız kalasıca? Ve devam etti bizden daha hayırlı insan öğle ile ikindi, akşam ile de yatsı cemi'tti diyor. Abdullah İbni Şekik diyor ki bu sözden şüphe ettim akabinde Ebu Hureyre'ye gittim. Bunu ondan sordum. Ebu Hureyre radiyallahu anhu İbni Abbas'ın sözünü doğruladı. Evet doğru söylemiştir diyor. Burada Abdullah İbni Şekik var. Efendime söyleyeyim. E, İbni Abbas var. Ebu Hureyre radıyallahu anhu var. Bir sohbet ortamı sohbet ortamından dolayı iki namazı ceme karar veriyor. Ve bunun da peygamberin sünneti olduğunu bana sünneti sen mi öğretiyorsun? Al sana selefin menheci. Al sana selefin fehmi. Selef derken senin kabul ettiğin Adına ilim ehli dediğin kişiler kimseler mi illa olması lazım? Allah hepsinden razı olsun ilim ehli insanların. Bunlara bizim itirazımız yok. Ama biz mutlak anlamda bu insanların hepsi ağızlarından çıkan sözler aynen gökten indirilmiş, vahiymiş gibi. Biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Allah hepsinden razı olsun. İlim ehli insanlardır. Ama ben ilim ehli insanların içerisinde inanıyorum ki peygamberimizin sözünden dolayı, inanıyorum ki müştehit olarak hata da edebilirler. Hata da edebilirler, isabet de edebilirler. Ben onları kınamıyorum. Yani Ebu Zerka kardeşimizin dediği gibi, onları dilime dolayıp da dalalete düşmüşlerdir, şöyle olmuşlardır, böyle olmuşlar. asla böyle çirkin ifadeler kullanmam yani. Hata edebilirler. Gayet normaldir. Ve hadiste anlatıldığı gibi onlar hata ettiklerinde bile sevap kazandığına inanıyorum. Dalalete düşmüşlerdir. Cehennemi boylamışlardır. Şöyle olmuşlardır. Böyle olmuşlardır. Alimlere düşmanlık yapıyoruz bu ifadelerle. Asla ben böyle bir şey yapmam demem ya. Yani. Ve kendisini dinlediğim Şuurlu, basiretli, ilim ehli hocalarımızdan da ben böyle bir ifade kullanmadım. Bu ifadeyi duymanı, böyle bir ifade kullanmadım. Ama bu arkadaşımız tabii nereden duymuş, kimden duymuşsa, bunlar alim düşmanı. Alimlere karşı kin besliyorlar. Bunlar alimleri takmıyorlar. Asla kardeşim, arkadaşım, değerli dinleyenlerim, asla... Biz alimler, peygamberlerin varisleri olduğuna iman eden insanlarız. Ama bununla beraber alim de olsa, müçtehid de olsa onların hata yapacağına da inanıyoruz. Hata edebilir. E sen şimdi hata ettiği hususlarda illa kabullenmen gerekir dayatmasını ortaya koyarsan e, herhalde bu kabul edilmez kardeşim. Yani ben Sahabeyi selef öncelikle selef kabul edip benim selefimin ilk halkası sahabedir deyip sahabeden bu anlamda deliller getirerek iki namazı cem ediyorsam e birileri sonradan kalkıp da efendim iki namazı cem etmek büyük günahtır falan derse ben de bunu kabullenmezsem e sen bana kalkıp ilim ehlini takmıyor ifadesini kullanmaman lazım. Asla ben ilim ehline saygım vardır ama bununla beraber ilim ehli bu konuda hata etmiştir. Bırak da bu sözü de söyleyebilir, bileyim. Ha ben kendi ilmimle mi onların hatasını tespit ettim? Hayır yine onlar gibi ilim ehli insanlardı. Onun gibi diğer ilim ehli insanın sözüyle hareket ederek bu anlamda efendime söyleyeyim. Hata etmiştir. Yani namazın terkinin küfür olduğu hususunda ilim ehlinden birileri şöyle demiş, birileri bakıyorsunuz ki şöyle demiş. Bunlar bizim selefimiz yani. Yani sahabeden sonra gelen selefimiz. E biri şirk küfür demiş, birisi hayır demiş. E ben selefimi bu anlamda araştırırken, soruştururken, e herhalde selefin ilk halkası dediğimiz sahabenin sözlerini gündeme getirerek, yani önce Kur'an, sünnet, Kur'an'ın sünneti benim selefimin ilk halkası dediğim sahaben nasıl anlamış, ben bunu önce gündeme getirerek bu mevzu hususunda karar kılarım. Kanaat getiririm veya ona ittiba ederim. Namazın terki hususundaki özellikle laf açılmış, söz açılmış ki bunu kesinlikle bu zerka ve onun gibi düşünenler de kabul etmiyor. Önemli değil. Rabbim ona da bizlere de doğruyu nasip etsin. Ben Allah'ın kitabındaki ayetlere bakıyorum. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesine bakıyorum. Sahabeye bakıyorum ki icmayı da reddettiğimizi bu arkadaşımız tabi neye dayanarak söylüyorsa Allah yardım etsin. Burada yeri gelmişken sahabenin bile bu konuda icma ettiğini söyleyerek namazın terkinin küfür olduğunu söylüyoruz. Ki, Tirmizi'de, Beyhaki'de açarsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi. Hatta diyoruz ki bakınız bu konuda sahabe icma etmiştir. Ne demek icmayı kabul etmiyoruz? Yani bu ifade çok yanlış bir ifade. Gördüğünüz gibi bak icmayı da kabul ediyoruz. Ama icma edille şer'iyedendir derseniz hayır biz bunu kabul etmiyoruz. Yani icma edille iyi olmaz. Kaldı ki bir şeyin üzerinde zaten icma edildiyse o zaten Kur'an ve sünnettir. Kardeşimizin de sohbette ifade ettiği gibi Ümmetim dalalet üzerinde bir araya gelmez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu ümmetin üzerinde yani yan yana geldiği, icma ettiği bir mevzu Kur'an ve sünnettir zaten. Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu şeydir. Kur'an sünnetten ayrı bir şey değildir kardeşim o. Kur'an'ın ve sünnetin böyle anlaşılacağı şeklindedir. Budur. Budur yani. Onun için burada yeri gelmişken kıyası kim, e, icmayı kimse reddetmiyor. Ama icma edileği şeriyeden değildir kardeşim. İcma bu meselede herkesin haberi vardır. Yani bu meselenin şu şekliyle oluşunda herkesin icması vardır anlamındadır. İcma budur. Yani icma Kur'an'ın sünnetin haricinde üçüncü bir ölçü değildir. Yani Edirle-i üçüncü kaynağı değildir kardeşim. Evet. Devam ediyoruz yine değerli arkadaşlarımız. Ben özellikle tabi notlarıma bakmam gerekiyor. Bu kardeşimizin ee, dersini dinlerken derslerini dinlerken yaklaşık üç 3, 3 saatlik bir dersti notlar almışım tabi bunlara da bir bakalım neler söylenmişti şimdi burada yine bir not almışım demişim ki bu arkadaşımız zannedersem sahabeden ferdi hataları reddetmemizi e, selefin fehmini galaya almadığımız anlamına geliyor bu arkadaşımız zannedersem böyle anlıyor Şimdi elbette ki sahabeden bir kişinin hatasını reddetmemiz, kabullenmememiz, bu da yine selefin metodu menheci fehmidir. Bunun en güzel delillerinden bir tanesi, biraz önceki zikretmiş olduğumuz İbn Abbas kıssasıdır. İbn Abbas rivayetidir. Ben size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi diyorum... Siz hala Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Kafanıza taş yağmasından korkarım. Bakınız bu selefin fehmidir. Onlar da orada sukut etmişlerdir. Yani onlar da burak ne yapmışlardı? Sukut ederek, evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey varken artık makamı, mevkisi ne olursa olsun, adı kim olursa olsun, onun sözü asla alınmaz. Bu selefin fehmidir kardeşim. Selefin fehmidir ben bunu, sahabeden bir insanın, bir kimsenin yaptığı hatadan dolayı reddediyor ise, bu bu selefin fehmidir, bana bunu selef öğretiyor. Bana bunu selef öğretiyor. Yani İbni Abbas'ın mutah hususundaki yanlışlığını reddetmem, selefin fehmini reddediyorum anlamına gelmez. İnsandır, hata edebilir. Felak ve Nas sureleri Kur'an'dan değildir diye Abdullah ibn Mesud'un sözünü ki sahihtir bu söz, benim bunu reddetmem selefin fehmini kabul ettiğimden dolayıdır. Çünkü seleften ne yapmışlardır? Karşı çıkmışlardır. Resulullah'ın sözünü getirerek karşı çıkmışlardır. Ve tabi Abdullah ibn Mesud de bundan vazgeçmiştir. Yani bu neyi gösteriyor? Bu gösteriyor ki, Kur'an'dan ve sünnetten bir delil geldiği zaman Selef'in fehmi, Selef'in bu konudaki yolu, yordamı, metodu, menheci, makamı, mevkisi kim olursa olsun o sözü kenara bırakın demektir. Selef'in metodu, menheci bu kardeşim. Kalkıp da bizim Selef'in fehmini efendim, kabul etmiyoruz ama Selef'in menhecini kabul ediyoruz. Böyle bir ayrımı kim yapıyor? Ben ben görmedim ben. Ben böyle bir kimse bilmiyorum. Varsa böyle bir insan hata yapıyor. Yani ne demek selefin fehmiyle metodu menheci arasında ne fark? Selef dediğimiz zaman sahabenin cemisi bizim aklımıza gelir. Ha içlerinden bir tanesinin yanlışı ve o yanlışı reddetmemiz e, herhalde e, selefin fehmini reddediyoruz anlamına gelmez kardeşim. Eğer böyle anlaşılıyorsa bu yanlıştır kardeş. <Gülüyor> devam ediyoruz yine notlarımıza bakıyoruz. Mesela bu arkadaşımızın kıyası reddedenlerin geçmişteki bazı hatalarından dolayı alimlerin bazılarını işte efendim işte kıyası bunlar kabullenmelerinden dolayı helalı haram, haramı da helal yapmışlardır. Yani kıyas helalı haram. Haramı da helal yapar. Ki bu ifadeyi biz çok kullanırız. Ki doğrudur da. Öyledir de. Yani kıyas insani bir ölçüttür. Kıyas hakkında öyle açık ve net bir şekilde edile şer'iyeden bir ölçüdür, delildir. Asla böyle bir şey kimse gösteremez. Herkes bir ayet getiriyor, tevil ediliyor. Efendimiz'in işte buradaki itiburu, efendim kıyas ediniz anlamınadır. Ki ona da geleceğiz inşallah. Böyle bir şey e, korkunç bir yanlışlıktır. Yani İtebürü ifadesi, ibret alınız şeklinde tercüme ediliyor. E burada kıyas ediniz. Çok yanlış bir şeydir. Ayetlere baktığınız zaman onlar kendi elleriyle kendi evlerini yakıyorlar, yıkıyorlar. Ey akıl sahipleri ibret alınız derken kıyas ediniz. E o zaman siz de kendi ellerinizle evlerinizi yakın yıkın. Bu nasıl bir anlayış tabi bilemiyorum bunu. Hulasa burada not almışız tabii ki. Kıyası kabullenmelerinden dolayı helalı haram. Haramı da helal yapmışlardır. Bazı alimler, bazı ilmehli kişiler, kimseler hata etmişlerdir. Yanlış yapmışlardır. Sözünü efendim kullanmamızı tenkit ediyor. Yani böyle bir şeyi nasıl diyor alimlere söyleyebilirsiniz? Nasıl alimler hata yapabilir? Ama bakıyorsunuz ki Ebu Zerka kardeşimiz, Lübnanlı hadis alimi dediği kendisi de buna hadis alimi diyor hatta diyor ki Şeyh El Albani bile bu bu insan için ülema ülemadan bir insan alim bir kimse dediği insan kendisi bir bakıyorsunuz ki Allah yardım etsin bu arkadaşımıza da bize de sapık diyor geberdi gitti diyor elhamdülillah ki diyor geberdi gitti diyor niye bu sözü söylüyor Hadis alimi denilen bu e, kişinin, kimsenin bazı hatalarından dolayı, yani bazı yanlışlıklar yapmış, bu yanlışlıklarından dolayı bu adama geberdi. Efendim, elhamdülillah ki geberdi. Sapık şudur budur. Ebu Zerka kardeş, arkadaş, <gülüyor> e, Şeyh El Elvani'nin bile alim dediği, hadis alimi dediği bir insanın yaptığı hatadan dolayı adama geberdi diyorsun, sapık diyorsun. E diğer taraftan kalkmış bize alimler alimlerden kıyası kabullenenlerin helalı haram haramda helal yaptıklarını söylediğimiz söylediğimizi bu ifadelerimizi daha doğrusu tenkit ediyoruz. Ya bizim ifadelerimiz gayet normal. Gayet normal. Yani söylenmesi gereken sözlerdir. Evet hata yapmışlardır. Kıyas helalı haram, haramı da helal yapar. Ben bunu Dariminin Süneninde okudum. Dariminin Süneninde okudum. Hatta i̇bn Sirin'in, açın 195 numaralı rivayeti, i̇bn Sirin, bu Selef'ten birisidir. Hadis ehli birisidir. Kıyas yapanların ilki İblis'tir. Güneş ve ayada diyor başka bir yolla değil, ancak kıyas yoluyla tapılmıştır. Diyor. Selef'ten bir insan kardeşim. Hasan-ı Basri. Beni ateşten onu ise çamurdan yarattın. Araf suresindeki, Sa'd suresindeki ayeti okuyor. Sonra da iblis kıyas yaptı diyor. Kıyas yapanların ilki iblistir diyor. Arkadaşım işte bakınız, Selefimizden Hasan-ı Basri İbni Sir'in, yani bu insanların söylediği bir söz. Sen bizi bu sözümüzden dolayı niye tenkin ediyorsun? Hatta yine sohbetinin içerisinde diyorsun ki insan bir söz söyler, bir şey yapar. Bu sözünün, bu uygulamasının arkasında eğer bir imam yoksa bu adam sapıktır, dalalettedir diyorsun. Bu sözü kendin söylemişsin, notlarımın arasında var. E şimdi biz de kalkıp da herhalde bu sözü söyleyen bir imamımız olmadan bu sözü söylemiyoruz. Bakınız yerinin numarasını da veriyoruz. Açın dariminin süneninde bu rivayetleri göreceksinizdir. Efendime söyleyeyim. i̇bn Sirin Hasan-ı Basri İblis ilk kıyası yapan demiştir. E biz bu sözü söyledik diye kalkıp da bu sözümüzün etrafında efendime söyleyeyim bir takım sözler imal ederek, oraya yapıştırarak işte bizim alimler Şeytanın ameliyle amel etmişlerdir. Senelerdir bu sözü söylediğimizi söylüyorsun. Asla hiç kimse ilim ehli ile alakalı bizden böyle çirkin bir ifade duymamıştır. Yani hasreten kendim, acizane, kendilerini dinlediğim ilim ehli hocalarımdan. Evet, kıyas yapanların ilki iblistir sözünü duymuşumdur. Onlar da işte biraz önceki bahsedilen ilim ehline dayandırarak bunu söylüyorlar. Duymuşumdur bunu ama kalkıp da Ebu Hanife en fazla kıyas yapan efendim selefimizden bir tanesidir. E kalkıp da Ebu Hanife ile alakalı şeytanın ameliyle amel etmiştir. Şeytanın yolunda yürümüştür. Bu adam şeytanlaşmıştı böyle bir ifade Allah korusun. Hiçbir Müslümana inanan kişiye kimseye yakışmaz kardeşim böyle bir şey söylenmemiştir. Ben böyle bir şey duymamıştım. Duymamışımdır. Heyecanlı tiplerden Kur'an-ı sünneti kabullenip de efendim bir iki haftalık Kur'an sünnetle amel eden ben selefiyim diyen kişilerden, kimselerden sudur eden yanlışlıkları da bu cemaatin hepsine mal edemezsiniz. Yani sohbetinizde diyorsunuz ki değerli kardeşim efendim işte adam bir iki günlük selefi Efendim bir iki aylık selefi kalkıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Aslında biz bu tip insanları efendime söyleyeyim, göz önünde bulundurarak onların yapmış oldukları hataları cemaate mal etmememiz lazım. Yani selefin metoduna, menhecine, muhalif söz söyleyen bu kişilerin, kimselerin bu yanlışlıklarını, bu cahilliklerini herhalde bütün insanlara mal etmememiz gerekir. Yani bunu dile bile getirmememiz lazım. Yani şunu dememiz lazım. Bu arkadaşımız heyecanlı. Bu arkadaşımız herhalde yeni yeni bir şeyler duymuş. Herhalde anlayamamış ki bu kardeşle inşallah güzel bir irtibat kurup buna meseleyi anlatmamız lazım. Bunu yapmamız lazım. Ama kalkıp da böyle cahil kişilerin, kimselerin dile getirdikleri yanlış ifadelerden dolayı komple bu hareketin müntesiplerini suçlamamız yanlış olur değerli arkadaşım. Eğer gücün yetiyorsa bu selefin menheci dediğiniz, 3,5 saatlik dersinize gösterdiğiniz e, gayret gibi bu arkadaşlarımıza da inşallah bir şeyler anlatmaya çalışınız. Ama e, böyle değil. Yani bu yaptığınız şekliyle değil. Çünkü gerçekten siz de dinlerseniz, e, başka kardeşlerimiz de bunu dinleyeceklerdir. E, onlar da bunu dile getireceklerdir ki gerçekten çok sivri bir dil kullanmışsınız. Ya bu adamlar diyor daha namaz kılmayı bile bilmiyorlar. E sen bile sohbetlerinin içerisinde değerli arkadaşım, sen bile sohbetlerinin içerisinde ben namazımı 30 kere değiştirdim diyorsun. Namazınızı 30 kere değiştirdiğinizi söylüyorsunuz. Niye değiştirdiniz? Araştırıyorsunuz, soruşturuyorsunuz. Şimdi anlatmış olduğunuz bu mevzu ve sizin yapmış olduğunuz işler Birbiriyle tezat teşkil ediyor değerli arkadaşım. Niye teşkil ediyor? Çünkü siz namazı otuz sefer ne diye değiştiririz? Selefinize bakıyorsunuz. Biri böyle anlamış, bir zaman böyle değerlendiriyorsunuz o konuyu. Öyle yapıyorsunuz. Daha sonra araştırıyorsunuz, soruşturuyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Ondan sonra daha farklı bir şeyle karşılaşıyorsunuz, onu değiştiriyorsunuz. Yani bu neyi gösteriyor? Bu gösteriyor ki... Selefimizden, selef alimlerimizden bile hepsi motobot, hepsi aynı şeyi anlatmamışlardır. Biri farklı bir şey söylemiş, diğeri farklı bir şey söylemiş. Biri delil yok, elinde delil yok, kıyas yapmış. Ebu Hanife bunu çok çok yapan kimse, Allah kendisinden razı olsun. Benim her söylediğimi yazmayın, bugün bunu söylerim, yarın elime bir delil geçer, bundan vazgeçerim demişti. Bak bunlar hep bizim selefimizdir. Bunlar taklidi haram kılmış, bunlar taklit etmeyin kimseyi, bizim aldığımız kaynaktan alın diyen insanlardır. Bakın bunlar hep selefimizdir kardeşim. <gülüyor> yani bize, bize umumen körü körüne hareket etmeyin, bilinçli, şuurlu hareket edin diyen insanlardır. Bunlar bizim selefimiz kardeşim. Selefin menheci budur. Selefin fehmi budur. Yani selefin anlayışı körü körüne hareket etmeyin. Ama Ze Ebu Zerhan'ın metodu menheci fehmi ise... Hayır diyor. İlla birine tutunun Biz illa bir insanın yakasına yapışalım diye kimseye bir şey anlatamayız. Böyle bir söz batıl bir sözdür kardeşim. Biz birçok insandan faydalanırız. Yanına gideriz. Senin yaptığın gibi işte 30 kere namazını neye değiştirdin? Önce birilerine baktın. Daha sonra başka birilerine baktın. Daha sonra daha farklı kimselere baktın. Yani bunlar herhalde namaz kılan insanlar. İyimli, mehli insanlar. Niye 30 kez namazını değiştirdin? <gülüyor> Affedersiniz. Bismillah. <gülüyor> Neden 30 kez namazınızı değiştirdiniz? Bir zamanlar bir şeyi farklı anladınız. Daha sonra daha farklı anladınız derken artık bilmiyoruz seneye şu anki kıldığınız namazdan da vazgeçer misiniz? Geçmez misiniz? Böyle bir teminatınız da yoktur. Yani o zaman insanlara bu anlamda merhametli davranmanız gerekir. İnsanlara <gülüyor> İlla birilerinin eline ayağına eteğine yapışın dememeniz lazım. Çünkü bu söz eğer geçerli bir söz olsaydı biz beşinci sefer siz nasıl namaz kılıyorduysanız biz size deseydik ki bu adamdan ayrılma, bu adamın dediğinden ayrılma deseydik bu çok yanlış bir şey olurdu. Çünkü o adamın peşinden giderken, o adamın iştihadına tabi olmuşken bir bakarsınız ki Önünüze bir delil çıkar, bunun yanlış olduğunu anlatan bir alimle karşılaşırsınız, bir müştehitle karşılaşırsınız. Bunu terk edersiniz kardeşim. Öyleyse altını tekrar çiziyoruz. Selefin metodu, Selefin menheci, değerli kardeşim, Selefin menheci, Selefin fehmi, körü körüne hareket etmeyeceksiniz. Kim ne anlatıyorsa... O anlattığının ardında bir delil olması lazım. Yani herkesin yaptığı, inandığı, yaptığı bir şeyin ardında mutlaka imamların imamı, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olmalıdır. O sözü anlayan, daha doğrusu nasıl anlaşılması gerektiğine dair sahabenin uygulaması olmalıdır. Biz sadece kalkıp da Kur'an sünnet, Kur'an sünnet ifadesini kullanmıyoruz. Yani kaynak Kur'an ve sünnettir. Ama Kur'an'ın ve sünnetin nasıl ve ne şekilde anlaşılırlığı, tatbik edilirdiği hususunda da sahabeden bol bol bahsederiz. Yani seleften bahsederiz değerli kardeşim. Seleften bahsederiz değerli kardeşim. Evet, devam ediyoruz. Şimdi kıyas, tabii en fazla kıyasla alakalı konuşulmuş. Bu arkadaşımızın da dile getirdiği gibi Ebu Zerka kardeşimizin, yani Yılmaz Şahin kardeşimizin kıyas yapanların birçok kez hata ettiklerini söylüyor. Yani diyor ki, şimdi kıyas yapıp da e, hata edenler e, yüzünden, onların bu hataları yüzünden biz kıyasını reddedeceğiz. Bu adamlar demek ki şartları oluşmayan bir kıyas yapmışlardır. Batıl kıyas yapmışlardır. Halbuki, bakınız, kıyas yapanların her birisi, doğruya isabet etmek için böyle bir insani ölçüt kullanıyorlar. Ben buna insani ölçüt diyorum. Çünkü hakkında herhangi bir delil yoktur. Her ne kadar Kur'an'dan, sünnetten bazı nasları eğip bükmeye de çalışsalar, asla Kur'an ve sünnetin dışında kendisine uyulması gereken üçüncü bir kaynak asla yoktur. Üçüncü bir kaynak asla yoktur. Bu arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, yani demek ki kıyasta hata ve isabet etme ihtimali var. Kıyas yapanların hata ettiklerine de rastlıyoruz. Kendisi de kardeşimizin efendim ifade ediyor. Öyleyse demek ki kıyas denilen bu ölçütte hata ve isabet etme ihtimali var. Peki şimdi sormamız gerekir kendisinde hata ve isabet etme ihtimali bulunduran bir şey edile şer'i olabilir mi Asla edile şer'i olamaz kardeşler. Bunun altını çizerek ifade etmemiz gerekiyor tekrar. Kendisinde hata ve isabet etme ihtimali bulunduran bir şey edile şer'i olmaz. Yani şer'i bir kaynak olamaz kardeşler. Şer'i bir kaynak olamaz. Onun için kıyas her ne kadar ilim ehlinden bir takım insanların kabulü de olsa ki bazılarına baktığınız zaman, yani bunların kıyas dediği şey, kitap ve sünnetin nasıl anlaşılırlığı ortaya çıkıyor bunların bu ifadesinden. Zaten Ebu Zerka da diyor, kardeşimiz de diyor, diyor ki, aslında kıyası reddedenler, Derler ki, aramızdaki ihtilaf lafzidir. Bunu Ebu Zerka da söylüyor. Özellikle üçüncü sidi de ben dinlemişim, not almışım. Diyor ki, e, aramızdaki ihtilaflar lafzidir. Yani bizlerden kullanılan, kıyası reddedenlerden kullanılan ifade. Evet doğrudur. Bazı meselelere bakıyoruz ki, ihtilaf sanki lafzidir. Sanki sizinle lafzidir. Kabul ediyoruz bunu. Ve kendisi tekrar ediyor. Diyor ki evet diyor ben de diyor biraz içerisine insem biraz araştırsam ben de inanıyorum ki aramızdaki ihtilaflar lafzidir. Ebu Zerkan'ın sözü bakınız bunlar. Ben de diyor inanıyorum ki biraz araştırsam ben de inanıyorum ki aramızdaki ihtilaf lafzidir. Lafzidir. Yani demek ki bizim bazı mevzuları kabullenmemiz ama adına kıyas demememiz kıyası onların anladığı manadaki efendim kıyası red ama bizim anladığımız anlamdaki onların da işte bak bu da kıyastır dediği şey kabullendiğimiz anlamına geliyor yani şöyle izah edeyim daha güzel anlaşılması açısından şimdi kıyası reddedenlerin Diyor ki Ebu Zerka kardeşimiz, kıyası reddedenler bir bakıyorsunuz ki diyor kıyas yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Nasıl yapıyormuşuz? Diyor mesela içki hususunda, içki hususunda yani bu adamlar rakının, cintoniğinin, mesela likörün, vodkanın, biranın haramlılığını kabullenirler. Evet biz tabi bunların haramlılığını kabulleniyoruz. Bunlar diyor aslında kıyas yoluyla yapılan haramlardır. Kıyas yoluyla hakkında haram hükmü verilenlerdir diyor. Bakın diyor bunlar kıyas yapıyorlar. Şimdi biz de diyoruz ki arkadaş siz yani buna kıyas mı diyorsunuz? O zaman senin de dediğin gibi aramızda lafsi bir ihtilaf var. Evet biz bunu kabul ediyoruz ama bunun adına, adına kıyas demiyoruz. Bunun adı kıyas değildir. Şimdi biz buna Kur'an'ın sünnetin haram kıldığı diyoruz. Biz Allah ve Resulü'nden başka haram kılan bir merci kabul etmiyoruz. Yani bize helal ve haram sınırları çizecek olan Allah ve Resulü'dür. Yani Kur'an ve sünnettir. Kıyas yoluyla, yani insani bir ölçütle bir şey helal ve haram kılınamaz. Cintunin, Vodka'nın, Rakı'nın haram kılınması... Kıyas yoluyla asla, yani ne alakası var bunun şimdi kıyas yoluyla haram kılınması hususunda? Ne alaka? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gayet açık ve net bir ifadeyle aklı izale eden her şeyin hamur olduğunu söylüyor. Hamrın ise haram olduğunu söylüyor. Yani bize diyor ki, aklı izale eden her ne var ise bunun adı hamur ve bu haramdır diyor. Azı da da. Şimdi biz önümüze ne çıkarsa çıksın, adı ne olursa olsun aklı izale ediyor mu? Adı hamırdır. Hüküm nedir? Haramdır. Şimdi biz mi bunu haram kılıyoruz? Örneğin cintonik veya vodka, şarap. Yani bizim günümüz tabiriyle şarap, yoksa içecektir şarap. Su da bir şaraptır, içecektir. Arnavut şarapı. Şimdi biz bunu haram kılan biz miyiz yoksa bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mi haram kılıyor? Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haram kılıyor. Ve burada herhangi bir kıyas da söz konusu değil. Kıyas hakkında herhangi bir delilin bulunmadığı, hükmün bulunmadığı bir mevzuyu hakkında hüküm bulunan bir mevzuya onu benzeterek onun hükmünü buna giydirmenin adıdır. Biz biz iman ediyoruz ki İslam bir takım şeyleri ismen haram kılmış ama bir takım şeyleri de illeten haram kılmıştır. İllet yolu ile haram kılınan şeyler bu arkadaşlarımız nazarında kıyas yoluyla haram kılınan şeylerdir. Hayır biz de diyoruz ki hayır bu kıyas yoluyla haram kılınan bir şey değildir. Hüküm illet üzere döner. Hüküm illet üzere döner. Burada bir illet zikretmiş İslam o illet neyle bulunursa onu haram kılar. Bunu İslam haram kılmıştır. Bunu insanlar kıyas yoluyla haram kılmıyorlar. Bunu kafamıza güzel yazmamız gerekir. Ve bunu da fazla uzatmadan diyoruz ki, Ebu Zerka ve bu kardeşimiz gibi düşünenlere, diyoruz ki, madem ki siz de bizim gibi kabul ediyorsunuz, ve senin de dediğin gibi ihtilaf sanki lafsi, biraz araştırsan bunun, Efendim aramızdaki bu ihtilafın lafzi olduğuna kanaat getireceğim. Madem ki öyle diyorsunuz, öylese biz de diyelim ki sizin kabullenmiş olduğunuz bu bu tip şeyleri zaten biz kabullenen şeyler, insanlarız. İhtilaf lafzidir diyelim ama birçok insanın yaptığı gibi ki özellikle efendim bu ölçüyü ele alarak helalı haram haramı helal yapanların yaptığı gibi bir kuralla, kaideyle hareket ederek kıyasın zamanımızdaki savunulduğu gibi savunulmasına karşıyız ve bunu kabul etmiyoruz. Ve bunu kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz değerli arkadaşım. Devam ediyoruz. Yani bu adamlar diyor yine iğneleyici ifadeleri bu kardeşimizin. diyor diyor bu adamlar diyor alimleri takmıyor ya alimleri reddediyorlar. İnsanlara diyor, Bukhari ve Müslim'i al oku diyorlar. Diyor. Bukhari'yi, Müslim'i okuyup da sapıtan bir sürü insana denk geldim diyor. Şimdi, sanki bir tezat var burada. Sankisine gayet açık ve net bir şekilde tezat var. Alimleri takmayan bir insan, buhariyi Müslim'i, Tirmizi'yi, Nese'yi, Ebu Davud'u, Beyhaki'yi, Ahmedi, Müsned'ini tabi kastediyoruz. Bunları niye okusun ki, okusun desin ki karşı tarafa? Çünkü bunlar da alimler. Nasıl alimleri takmıyoruz? Biz ki Bukhari'ni, Bukhari'yi oku diyoruz, Müslüm'ü oku diyoruz. Bukhari bir hadis kitabı olduğu gibi bir fıkıh kitabıdır da. Bukhari Rahimoğlu'na bir muhaddis olduğu gibi mükemmel bir fakihdir de. Demek ki hadislere de önem veren insanlarmışız. fıkada önem veren insanlarmışız. Buhari'nin baş başlıklarına baktığınız zaman hepiniz de göreceksinizdir ki Buhari'nin orada bir fıkı söz konusu, bir anlayışı söz konusu. Hadisten bir şey istinbat ediyor. Ha demek ki biz ayetlere, hadislere Efendim, ihtimam gösteren insanlar olduğumuz gibi ayet ve hadislerden ne anlaşılması gerekir? Bu anlamda ilim ehli ne demiş? E buna da itibar ediyoruz. Demek ki buna da itibar ediyoruz. Ama size uymayan veya sizin ilim ehli olarak, alim olarak kabul ettiğiniz, bizim de ilim ehli ve alim olarak kabul ettiğimiz kişilerden, kimselerden yanlış bir şeyler sudur ettiğinde bizim bunu reddetmemiz eğer alimlere hakaret kabul ediliyorsa, alimleri saymamak, onları gale almamak kabul ediliyor ise e o zaman biz de diyoruz ki e bizim kabul ettiğimiz ilim ehli insanlar isabet etmiştir dediğimiz insanları sizin kabullenmemeniz, onların ortaya koyduğu şeyle amel etmemeniz o zaman sizin de bu alimleri takmadığınız anlamına gelir. Bu sözü aynen biz de size kullanırız. Ama yine böyle demiyoruz, diyoruz ki Allah hepimizi anlayışı ihsan etsin, bütün ilim ehlini severiz, sayarız, bir çiçekle bahar gelmez deriz, bütün çiçeklerin oluşması söz konusudur. Ama ne yazık ki bu çiçeklerin farklı farklı renkleri, farklı farklı da efendim kokuları söz konusudur, birisinden bir şeyi alır, birisinden diğer bir şeyi alırız. Diğerinden de başka bir şeyi alırız. Bu aldığımız şeylerde elbette ki Kur'an'a, sünnete uygun olan şeylerdir. Ve bununla beraber yanlış olan şeylerini de kenara bırakırız. Bu onları kaleye almamamız anlamına da gelmez. Bunlar da çünkü onlardan öğrendik. Bunlar da onlardan öğrendik. Bunlar da Ebu Hanife'den öğrendik. Şafii'den öğrendik. Maliki'den öğrendik. Ahmed İbni Hanbel'den öğrendik. Yani körü körüne hareket etmememiz gerektiğini biz onlardan öğrendik. Nereden aldığımızı bilmedikçe bizim görüşümüz ile amel etmek hiç kimseye helal değildir biz bu sözleri Ebu Hanife'den ve onun gibi güzde alimlerden öğrendik. Yani bize körü körüne hareket etmeyin diyorlar. Basiretli ve şuurlu bir şekilde hareket edin diyorlar. Selefimiz bunlar bakınız. Selefin metodun menheci fehmi budur arkadaşım. Evet devam ediyoruz. Bir not almışım. Benim hayatım bu kadar ucuz mu ya diyor Ebu Zerka kardeşimiz. Ben gidip diyor 2-3 sene diyor oralarda okumuşum. Hicaz'da okulduğundan bahsediyor. Benim hayatım bu kadar ucuz mu ya diyor. Arkadaşımız Allah iyiliğini versin. Sanki biraz da pazar ağzı var. Böyle simsar ağzıyla sanki konuşuyor. Ben yakıştıramıyorum. Yaşı daha genç inşallah ileride bunları düzeltir. Bizde varsa biz de inşallah düzelteceğiz. Oralara gidip gelmiş, 2-3 sene okumuş bir kişinin, kimsenin tabi böyle pazar ağzıyla konuşmaması gerekir. Bu sadece benim tespitlerim değildir. Dinleyen birçok arkadaşımız da bunu söylüyor. Ben Ebu Zerka kardeşime bunları yakıştıramıyorum. İnşallah düzeltir bunları. Neyse devam ediyoruz. Diyor ki ben hayatım bu kadar ucuz mu ya arkadaş diyor ya. Ben gidip 2-3 sene oralarda okumuşum. Gelip de diyor bunlara reddiye mi hazırlayacağım? Hiç de umurumda değil bu insanlar ya diyor. Ya arkadaş o zaman 3 üç saatlik, üç buçuk saatlik bu CD'ler ne diye doldurdu Bak ben bunu söylemem. Eğer ben gerçekten ilim öğrenmiş isem, dağarcığımda bir şeyler varsa inandım diyenlerin hepsi benim umurumdadır. Benim onlarla muhatap, gücüm yettiği kadar muhatap olmam Onlara hak hakikati anlatmam gerekir. Hatta bu benim boynumun borcudur diye kendimi bu anlamda sorumlu hissederim. Ben Emuzlerka kardeşimiz gibi düşünmem ya. Eğer bir şeyler biliyor isen, bunu müsait bir usulle, usluple anlatman gerekir. İnananları umurumuzda olması gerekir kardeşim. İnananlar umurumuzda olması gerekir. Hele hele selefin yolunda giden. Ki tabi bizi selefin yolunu takip eden, selefin metodun menheci üzere hareket edenler siz kabul etmiyorsunuz. Ee, sözlerinizden bu anlaşılıyor. Ama ben selefin metodunu, menhecini gücüm nispetinde takip etmeye çalışıyorum. Ee, sizde de efendim bunu görüyorum. Ama ama inanın birçok şeyde de yani selefin metodu, menheci, fehmi de kendi metodunuz, menheciniz, fehminiz olarak ortaya çıkıyor. Eğer Kur'an'ı ve sünneti sahabeyi güzel okursak, Okursanız bunu kendinizde göreceksinizdir. Efendime söyleyeyim, e, hanımıyla ilgili bir övgü, İnşallah inşallah öyledir, geçelim burayı. Rabbim razı olsun eşinden. Geçiyoruz burayı. Arkadaşımız yine diyor ki, Türkiye'de diyor, selefi dediğiniz zaman akla hemen mezhepsizler geliyor diyor. Selef denildiği zaman Türkiye'de akla mezhepsiz geliyordu. Mezhepsizler geliyordu. Diyor ki akabinde de yine iddialı bir laf söz Allah aşkına diyor bana söyler misiniz tarihte hangi ilim ehli mezhepsizdir? Tarihte hangi ilim ehli mezhepsizdir? Hangi ilim ehli? Allah aşkına İbn Teymiye hangi mezheptendir ya? Siz İbn Teymiye'nin her ne kadar etrafındaki insanlar bu hanbelidir de dese, İbn-i Teymiye'nin ben hanbeliyim dediğini ispat edebilir misiniz? Sizler bir takım görüşlerine, iştihatlarına gittiği yola bakarak, efendim bu şu mezheptendir diyebilirsiniz. Hayır. Hayır bunu kabul etmiyoruz biz. Onu kendisi söylemesi lazım. Hatta zamanının idarecilerinden, hatırlarsanız bunu külliyatta da okumuşsunuzdur. Bir takım fetvalar veriyor İbn-i Teymi Rahimullah. Ona deniliyor ki, yani bu Ahmet İbni Hanbel'in yaptığı şeydir. Ben Hanbeliyim de iş bitsin diyor. Ben Hanbeliyim demiyor bakınız. Evet diyor Ahmed İbni Hanbel, Ahmet diyor öyle yapabilir diyor. Ama ben Ahmet yaptığı için yapmıyorum diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı için yapıyorum diyor. Yani ben Hanbeliyim dese, İbn-i Rahimullah çok iyi biliyor ki ben Hanbeliyim dese, Hanbeliliğin meşru olacağı gibi Şafilik, Malikilik, Hanefilik de meşru olacaktır. Bu sözü kullanmıyor. Hayır diyor. Ben Ahmed i̇bn Hanbeli yaptığı için yapmıyorum diyor. Halbuki onu zorluyorlar, diyorlar ki ben Hanbeliyim de iş bitsin diyor. Buhari hangi mezhettendir? Onun içindir ki bu sözünü de yadırgıyorum. Bu sözüyle alakalı da güzel bir araştırma, soruşturma yapıp ondan sonra bu tip lafları söylemesini istiyorum kardeşimizin. Bana söyler misiniz? Tarihte hangi ilim ehli mezhepsiz? <gülüyor> Şimdi kardeşim eğer selefin menhecinden, metodundan ise. Selefin fehminden bahsediyor isek, dersimizin ilk başlarında da ifade ettiğimiz gibi seleften kastın sahabe ise, sahabe sizin anladığınız anlamda hangi mezheptendi kardeşim? Var mıydı böyle bir mezhebi meşrebi? Sahabe Resulullah'ın yolundandı. Ve bize de kurtulacak olanlar benim ve ashabımın yolunda yürüyenler olacaktır. Diyorsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, herkesin mezhebi, meşrebi sahabenin yolu olması gerekir. Onların inandığı gibi inanmamız gerekir. Fe in amenu مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَعُونَ Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayet bulurlar. Selefin inancından, akidesinden bahsediyor bakınız. Ve bu sözün ilk muhatabı sahabe. Ey Resul senin inandığın gibi inanırlarsa demiyor. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa. Evet. Selefin inandığı yani sahabenin inandığı gibi inanacağız. Amel ettiği gibi amel edeceğiz. Hepsinin ama. İlim ehlinden hangisi mezhepsiz? Birçok insan var ya. Bir sürü yani şuurlu basiretli bir ilim ehli herhangi bir mezhepten olmaz kardeşim. Yani bu nereden çıktı? Dedim ya, Ebu Zerka kardeşimizin metodu, menheci, fehmi, ki bu zaten belli oluyor. Akabinde diyor ki ben şafiğim diyor bakınız. Yani Ebu Zerka şafi olduğunu söylüyor. Ben Müslümanım kardeşim, benim örnek ve önderim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İmam Şafii'yi de severim, Ahmet İbni Hanbeli'den, Maliki'yi de severim, Ebu Hanife'yi de severim. Ve sayarım, saygım sonsuzdur onlara. Hata ettiğim mevzuları kenara itmem, onlara saygısızlık değildir. Ve onların hatasını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden anlarım. Ona itiba eden sahabeden anlarım. Evet devam ediyoruz. Diyor ki ben şafiğim. Devam ediyor tekrar. Diyor ki ama diyor kadına dokundum mu abdest almıyorum diyor. Şimdi tezatlara bakınız değerli arkadaşlarım. Ben şafiğim ama kadına dokunduğum zaman abdest almıyorum. İşte ben böyle şafiğim diyor. bak. Peki sormamız gerekir. Şimdi işin en can alıcı noktalarından bir tanesi. Değerli kardeşlerim siz de lütfen dikkat ediniz. Ben Şafii'yim ama kadına dokunduğum zaman abdest almam. Siz bu konuda niye İmam Şafii'yi terk ettiniz? Ebu Zerka kardeşim, değerli arkadaşım, niye terk ettiniz? Zaten kendisi de diyor, diyor ki, Ayet, hadis geldiği zaman insan mezhebine muhalefet edebilir diyor. Güzel söylüyor. Gerçekten çok güzel bir ifade. Sonlara doğru tabii ki bunları söylüyor arkadaşımız. Şimdi tekrar altını çiziyoruz. Ben soruyorum yani siz Şafii olmanıza rağmen kadına dokunduğunuzda abdestiniz bozulmuyor. Yani İmam Şafii'nin bu görüşünü niye terk ettiniz? E bir sonraki ifadenizden de anlaşıldığı gibi herhalde karşınıza bir delil çıktı ki, ne yaptınız bunu? Terk ettiniz. E şimdi değerli arkadaşım, şuurlu ve basiretli bir şekilde düşünüyoruz. Yani insanlar birilerinin peşine giderken, herhangi bir mezhebe, meşrebe körü körüne tabi olmuşken, karşısına ayet ve hadis çıktığında demek ki terk eder o mezhebini meşrebi Demek ki terk eder. Bu da İmam Şafii'ye hakaret kabul edilmez. Bu da İmam Şafi'i reddediyorum, kabul etmiyorum, ben bu adamın düşmanıyım, bu adama değer vermiyorum anlamına gelmez. İşte biz böyle yaptığımız için sen bize diyorsun ki ve senin gibi düşünen arkadaşlarımız diyor ki bunlar ilim ehline önem vermiyorlar. Niye önem vermiyorlar? Ortaya koyduğu bazı içtihatlarını kabul etmiyorlar. E sen de bak aynı şeyi yaptın arkadaşım. Sen de aynı şeyi yaptın. Ben şafiğim ama kadına dokunduğum zaman abdestim bozulmuyor. İşte ben böyle bir şafiğim. Arkadaş ben Müslümanım. Ben de kadına dokunduğum zaman abdest almıyorum. Ve ben de böyle bir Müslümanım. Neden böyle bir Müslümanım? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadına dokunduğu zaman abdesti bozulmuyor. Hadisler var. Ben Müslümanım işte böyle bir Müslümanım. Kadına dokundum mu abdestim bozulmuyor. Bu konuda İmam Şafii'nin görüşünü almadım. Ben böyle bir Müslümanım. Nasıl bir Müslümanım? Resulullah'ın sözü ve uygulaması geldiği zaman makamı, mevkisi ne olursa olsun o imamın sözünü almıyorum. O imamın sözünü almıyorum. İşte Müslümanların böyle olması gerekir. Bu da değerli arkadaşlarım, bu da ilim ehlini galeye almamak, onları takmamak anlamına gelmez. Takmamak anlamına gelmez. Bu selefin metodudur, menhecidir. Selefin fehmi budur, selefin anlayışı budur. Resulullah'ın sözü geldiği zaman, uygulaması geldiği zaman, makamı, mevkisi ne olursa olsun, kim olursa olsun, o kişi, o kimse, onun o fetvası terk edilir arkadaşım terk edilir arkadaşım. Selefin metodun menheci bu. Selefin fehmi bu. Bunu anlayamaz isek, bunu anlayamaz isek, Müslümanlar paramparça olmaktan kurtulamaz. Müslümanların birlik ve beraberlikleri mümkün değildir. Yine bu arkadaşımızın, ki zaten sözlerinden de anlaşıldığı gibi, yani bir mezhebe müntesip olunması gerekir. Hatta gayet açık ve net bir dille, Avam bulunduğu yerde hangi mezhef varsa onu taklit edecektir diyor. Görüyor musunuz? Avam bulunduğu yerde hangi mezhef var ise onu taklit edecektir. E siz şafiysiniz, niye siz taklit etmediniz de kadına dokunmaktan dolayı abdestiniz bozulmuyor? Niye siz bu konuda, efendime söyleyeyim, taklit etmiyorsunuz? E efendim ben avam için söyledim, ben havasım diyecekseniz, Vala ta başlardaki sözünüzü yalanlamış olursunuz. Ben tevazu olsun diye demiyorum. Ben cahil bir insanım. Arapça hususunda da, fıkıh hususunda da, metot, menheç usul hususunda da ben zayıf bir insanım. Hatta Akide'de de zayıf olduğumu çok iyi bilen bir insanım. Ve yeminle söylüyorum ben bu sözleri tevazu olsun diye de söylemiyorum diyen sizsiniz. Yani siz avamsınız. Avamsanız Avamsanız İmam Şafii'nin yani Şafii mezhebindenseniz Avamsanız ki zaten avamsınız ki Şafii mezhebine tabi olmuşsunuz. Sizin ifadeleriniz bunlar. Ben sizi itham etmiyorum. Sizi sizin kullandığınız uslupla asla efendime söyleyeyim rencide etmek istemiyorum. Ben Allah için seni daha görmüş de değilim. Tanımış da değilim. Sadece ismini duyuyorum net ortamında efendime söyleyeyim. Ben e, gördüğüm kadarıyla bu anlamda iştahlı, iştiyaklı bir kardeşimizsiniz. Benim hasleten altını çizerek ifadem, Rabbim sana da bizlere de hayırlı ilimler nasip etsin. Şuur nasip etsin, basiret nasip etsin. Ama eğer Türkiye ortamında gerçekten insanlara faydalı olacak isek, bizim birbirimize gayet hoş davranmamız, birbirimizde gördüğümüz hataları münasip bir usul uslup ile dile getirmemiz, en güzel olan yol yordamdır. Değilse çirkin bir uslup ile düzeltmeye kalkarsanız karşı taraf hatalı olduğunu da anlasa inanın sizin o uslupunuzdan dolayı ondan vazgeçmeyebilir kardeşim. Bunu yapabiliriz. Buna vesile olabiliriz kardeşim. Onun için gelin insanları Kur'an'a sünnete davet edelim. Kur'an'ı ve sünneti nasıl anlamış sahabe ona davet edelim. İnsanları herhangi bir mezhebe meşrebe davet etmeyelim. Avamsınız. Bulunduğunuz yerde hangi mezhef var ona tabi olun. Bunu söylemeyelim arkadaş. İnsanları ilme teşvik edelim. Yani ilim biliyorsunuz kadın olsun erkek olsun herkesin üzerine farzdır, vaciptir. Talabul ilmi faridatu ala kulli muslimun ve muslimet. Yani ilim öğrenmek kadın ve erkek her Müslümanın üzerine kadın ifadesi geçmese bile Müslümandır kadınlar da. Dolayısıyla herkesin üzerine kadın olsun erkek olsun üzerine farzdır. İlim ise Kur'an ve sünnettir. Gelin insanları Allah'a ve Resulüne davet edelim. Selef'in fehmi buydu. Yani sahabenin anlayışı buydu, yaptıkları da buydu. İnsanları Kur'an'a sünnete davet ediyorlardı. Hakka davet ediyorlardı. İnsanları raflerinden inene davet ediyorlardı. Çünkü Rabbimiz A'raf suresinde "İttebiu ma unzile ileykum min rabbikum" Rabbinizden size indirilene uyun. Ve la tatbeu min dunihi awliya. Qalilan ma Onun dışında dostlar edinip de onlara uymayın. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Evet, Rabbinizden size indirilene uyun diyor. Rabbimiz kıyas indirmemiştir. Rabbimiz insanların şahsi yorumlarını, görüşlerini din edinin diye bir nas indirmemiştir. Rabbimiz vahye indirmiştir. Ve insanları kendisinden indirilen bu vahye davet ediyor. Bunun dışındakileri dostlar edinip onlara uymayın. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Kur'an'a ve sünnete insanları davet edelim değerli kardeşlerim. Kur'an'a ve sünnete insanları davet edelim. Kur'an'ı ve sünneti nasıl anlamış yaşamış iseler selefimiz özellikle altını çiziyoruz sahabe, ona davet edelim. Ona davet edelim kardeşler. Türkiye gibi bir ortamda, özellikle edille-i şer'iye hususunda insanlar arasında ihtilaf çıkaracak, insanların arasını ayıracak delilleri anlama hususunda insanları çarpık çurpuk yollara izale edecek ifadeler asla ve asla kullanmayalım. Gelin Allah'a ve Resulüne, gelin Kur'an'a ve sünnete diyelim insanlara. Bulunduğunuz yerdeki mezhebe uyun, meşrebe uyun. O anki alimin fetvasına, iştihadına göre hareket edin diye davetlerde bulunmayalım. Bu selefin metodu menheci, fehmi değildir kardeşlerim. Selefin böyle bir metodu menheci yoktur kardeşim. Yani sahabenin böyle bir metodu yoktu. Böyle bir menheci yoktu kardeşler. Abdullah İbni Mesud'un sözünü tekrar edelim değerli kardeşlerim. Sizden her kim bir yol izleyecekse ölmüş olanların yolunu izlesin. Eğer burada bırakmış olsaydı biz derdik ki falanlar da ölmüştür. Onların yolundan gidelim. Devam ediyor. İyi dinleyin. Diyor ki çünkü hayatta olanın fitneye düşmeyeceğinden emin olamazsınız. Yanlış anlamayın ha sözüne ettiğim bu ölmüş kimseler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır ha diyor. Devam ediyor tekrar onlar bu ümmetin en faziletlileri, en iyi kalplileri, en derin bilgilileri ve yapmaca sapmaktan böylece kendilerini külfetlere sokmaktan en uzak olan kimselerdiler. Bunlar Allah'ın peygamberine arkadaş olmaları ve dinini dimdik ayakta tutmaları için seçtiği bir topluluk idi. Onların faziletlerini biliniz ve kabul ediniz. Onların izlerinden gidiniz. Çünkü Kur'an'ı ve sünneti en güzel şekliyle anlayan onlardı kardeşler. Evet tekrar ediyoruz. Daha doğrusu devam ediyoruz Abdullah İbni Mesud radıyallahu Allah'ın onun sözlerine. Elinizden geldiği kadar onların ahlakları ile ahlaklanınız. Onların dinlerine sarıldıkları gibi siz de dininize sarıldınız. Çünkü onlar dost doğru hidayet üzere olan kimselerdi diyor. Evet, selef işte bunlar kardeşim. Selefin metodu, menheci, fehmi denildiği zaman sahabenin metodu, menheci, fehmi akla gelmelidir. Onlardan sonra gelip ortaya bir şeyler atan ki bu atanların sayısı, rakamı ne kadar olursa olsun mi ki ortaya attıkları şey sünnete muhalif sahabenin metoduna, menhecine, fehmine muhalif kenara iteceksiniz kardeşim kenara iteceksiniz ve altını tekrar çiziyorum selef dediğinizde de aklınıza sahabe gelecektir önce sahabe Cennetle müjdelenen o insanlar, Kur'an-ı Sünnet'i hepinizin bildiği gibi en güzel şekliyle yaşayan insanlardı. Öyleyse altını çiziyoruz tekrar, Selef'in yolu kurtuluş yoludur. Yani sahabenin yolu kurtuluş yoludur. Sahabenin itikadı kurtuluş yoludur. Ameli kurtuluş yoludur. Ahlakı kurtuluş yoludur. Fehmi kurtuluş yoludur. Metodun menheci kurtuluş yoludur. Ve kalkıp da bu ifadelerden sonra ki bu ifadeleri daha önce de sık sık kullanmışızdır. Kalkıp da bu ifadelerden sonra hiç kimse bu adamlar selefin yolunu yordamını, metodunu, menhecini kabul etmiyorlar. ifadesini asla kullanmasınlar. Eğer böyle yaparsalar hakkımı asla helal etmeyeceğim. Asla hakkımı helal etmeyeceğim. Benim kendisiyle hemdem olduğu. metod olarak metod olarak kendisini metot kabul ettiğim menheç olarak kabul ettiğim sehm olarak, anlayış olarak kendisini kabul ettiğim hangi bir mevzu var ki bunu sahabeden bunu selefin ilk halkası dediğimiz Resulullah'ın arkadaşlarından ispat edemiyoruz veya edemiyorum bu şekildeki Ağır ithamlar eğer bir daha yapılırsa ben hakkımı helal etmiyorum. Bu ifadelerimi ben tekrar etmekte fayda bularak diyorum ki benim yolum yordamı selefin yolu yordamıdır. Metodu ve menhecidir. Bununla beraber insan olarak mümkündür hatalarımız söz konusu olabilir. Eğer bu varsa bu söz konusu ise biz herhalde birbirimize güzelce davranarak bir davetçi nasıl insanları davet eder yoluna, yordamına, metoduna, menhecine... bu şekilde insanları davet etmemiz gerekir. Hırçın davranarak, iğneyleyleyerek, efendime söyleyeyim, ağır ithamlarda bulunarak asla kimseleri yolumuza, yordamımıza, metodumuza, menhecimize davet edemeyiz kardeşlerim. Evet. İbni Ömer radıyallahu anhu, dersim son bulmadan bir iki, benim selefim dediğim, Fehmini kendisine kendime fen edindiğim yani anlayışları hususunda kendimi bunlara feda ettiğim o sahabenin inşallah birkaç nasihatini dile getireyim ondan sonra dersim son bulsun yaklaşık 2 saat oldu e, dersimiz. Ömer radıyallahu anhu kendisine temettü haccı ile alakalı bir şeyler soruluyor. Güzeldir hoştur diyor. Adam senin baban bunu yasakladı fakat diyor. Bu İbni Abbas'tan anlatıldığı gibi İbni Ömer'den de anlatılıyor. İbni Ömer'e de yani soruluyor. Fakat senin baban bunu yasakladı diyor. İbni Ömer en yakını bakınız babası ile alakalı bu hususta bile ne yapıyor? Yazıklar olsun sana. diyor. Babam bunu yasaklamış olabilir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmıştır. diyor. Sen şimdi babamın sözünü mü alırsın yoksa Resulullah'ın emrine mi uyarsın? E Resulullah'ın emrine uyarım diyor. E öylesi diyor Öylesi diyor, kalk git diyor. En yakın babası kardeşim, görüyor musunuz? İşte selef. Seleften güzide bir fert ve onun fehmi, onun metodu menheci. Onun metodu menheci. Resulullah'ın sözü geldi mi hiçbir sözü takdim etmiyor ona. Ben ayet ve hadis dediğim zaman sen nasıl bana karşı çıkarak, sen kimsin ki ayet ve hadisi anlayasın? Bu sözü nasıl kullanabilirsin? Rabbinizden size indirilene uyun derken Rabbimiz bize anlayamayacağımız bir şeyi mi indirdi? Fehm edemeyeceğimiz bir şeyi mi bize indirdi? Kavrayamayacağımız bir şeyle mi bizi mesul tuttu? Halbuki adaletinde zerre kadar şüphe olmayan Rabbimiz, La يُكَلُّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا diyor. Yani biz hiçbir nefse gücünün yetmediği bir şeyi yüklemeyiz diyor. Yüklemedik diyor. Ben Kur'an'dan sünnetten bir delil getirdiğim zaman, sen Kur'an'dan ve sünnetten delil getiremezsin. Bu ifadeyi nasıl kullanabiliriz Allah aşkına? Selefin metodu menheci diyorsunuz, Seleften güzide fertler bakınız bunlar. Ne yapıyorlar? Ben de onu yapıyorum işte. Resule muhalif olsa, Seleften bir insan onun sözü reddedilir. Ben yine bunu Seleften öğreniyorum. Fakat senin baban bunu yasaklardı diyor. Ömer Selef'ten bir fert. Ama muhalif düşmüş. Nereden anlıyoruz muhalif olduğunu? Resul'ün sözünden. Resul'ün sözü ölçüyse, e sen nasıl kalkar da bana sen hadisten nasıl anlarsın? Ne anlarsın? Ayet ve hadisten ne anlarsın? Sen insanların eline sadece Kur'an ve sünneti uzatarak onu oku, Diyemezsin bu ifadeleri nasıl kullanabilirsin arkadaşım? Bu gerçekten, bu gerçekten çok korkunç bir cinayet olur. Korkunç bir cinayet olur. Huzeyfə radıyallahu anhu. Bakınız ne buyuruyor yine diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ibadet diye yapmadığı bir şeyi siz de yapmayınız. Çünkü önce gelen sonra gelecek olana söyleyeceği bir şey bırakmamıştır. Ey alimler topluluğu, Allah'tan korkunuz, sizden öncekilerin izlediği yolu izleyiniz. Görüyor musunuz? Selefin yolu, selefin sehmi anlatılıyor Huzeyfe radıyallahu anh tarafından. Alimi de, cahili de herkes selefin yoluna uyacak. Herhalde körü körüne değil arkadaşlar. Araştıracak, soruşturacak. İhlaslı ve samimi davranacak. İtikadının, amelinin, ahlakının, metodunun ve menhecinin asr-ı saadete dayandırılması için uğraşacak. Daha doğrusu dayandırmak için uğraşacak. Körü körüne hareket etmeyecektir. Şuurlu ve basiretli hareket edecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin... Kendilerine elçilik yaptığı o insanların da itikatları, inançları vardı. Onların sapıklıklarının en önemli sebebi, ata ve dedelerinin dinine kör körüne tabi olmalarından dolayıdır. Ve Resulullah'ı yalanlamalarının en büyük sebebi de buydu. Atalarının, dedelerinin gittikleri yolda kör körüne gitmeleridir. Delilsiz, bürhansız, hareket etmeleridir. Onlar da Allah'ı razı etmek için uğraşan kimselerdir, kişilerdi. Öyleyse aynı mantıkla hareket ederek insanları bulunduğunuz yerdeki alim ne diyorsa ona uyun diye insanları böyle bir metot ve menhece davet etmeyelim. Ve yine hatırlarsınız tarihte ehli kitabını sapıtmalarına sebep olan en önemli vesilelerden bir tanesi de alimlerini üstadlarını, hocalarını körü körüne dinlemeleri onlar din adına ne konuşuyor iseler bunların da onu kabullenmeleri en önemli vesile buydu kardeşim bunu da Kur'an'ı ve sünneti az da olsa okuyanlar Kur'an'a sünneti az da olsa vukufiyeti olanlar bunu da bilirler yani ilim ehlinin bu anlamda gerçekten büyük bir tesiri vardır. Hidayeti bulmada da sapıtmada da gerçekten büyük bir tesiri vardır. İlim ehli kardeşim, bakınız ilim ehli. Hidayeti bulmada ilim ehlinin en önemli vesileliği, anlattığı şeylerin delilini göstermesidir. Sapıtmasının en önemli vesileliği ise anlatıp anlatıp ardından delil söylememesi. Ve etrafındaki kişilerin kimselerinde ona husnizanla tabi olup her söylediğini kabullenmeleridir. İşte insanlığın sapıtmasına en önemli vesilelerden bir tanesi de budur kardeşlerim. Halkın da birilerinin anladığı gibi bak bu ilim sapıktır ve insanları sapıklığa davet ediyor. Böyle anlaşılmaması lazım. Altını tekrar ediyoruz. İlim ehli insanların hidayet yolunu bulmada da, sapıtmada da ilim ehli önemli vesiledir. Onun için ilim ehline saygı, sevgi göstereceğiz. Saygımız, sevgimiz onların yoluna uygun hareket etmemiz gösterdiği delillere göre olmalıdır. Birçoğumuzun yaptığı gibi, birçoklarının yaptığı gibi ne söylüyorsalar gökten indirilmiş, vahiymiş gibi kabul etmememiz gerekir. İhlası ve samimi de görünseler, ilim ehli de olsalar, en azından hata yapabileceklerini göz önünde bulundurarak, bunun delili var mı? Böyle bir cesaretle ara sıra da İslami bir ahlakla, edeple sorularımızı da sormamız gerekir. Ben sözü daha fazla uzatmıyorum. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Ben sözü daha fazla uzatmıyorum ve son söz olarak diyorum ki, Rabbimiz bizlere hakkı hak bilen ona itibar eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Ki hak da Rabbimizden inen şeylerdir. Kur'an ve sünnettir. Bunun haricinde hak asla söz konusu değildir. Asla söz konusu değildir. Edille-i denildiği zaman Rabbimizden indirilen bu iki haktır. Yani Kur'an ve sünnettir. İnsanlar Allah'a kulluk vazifesini ancak bu iki kaynağın vaat ettiği şeylerle yapabilir. Hatiyetle ibadet adı altında Allah'a takdim edilen bu şeyler Kur'an'a sünnete dayanmadığı müddetçe asla, asla haklılığını ortaya koyamayacaktır. Bunun adı batıldır değerli kardeşlerim. Bunun adı batıldır. Öyleyse Rabbimiz bizlere hakkı hak bilen ona itibayeden kullarından olmamızı nasip eylesin. Batılı da batıl görüp ondan içtinap eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Batıl ise Kur'an'a sünnete dayanmayan şeylerdir. Kur'an'a sünnete dayanmayan şeylerdir. Evet. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet kardeşlerim ben bu konuyu, bu dersi sohbetin başında da ifade ettiğim gibi kendisini büyük bir dikkatle titizlikle dinlediğim Ebu Zerka kardeşimizin yapmış olduğu Selefin Menheci adı altındaki o konuşmalarının bir reddiyesi olarak kabul ediyorum. Eğer kendisini kıracak herhangi bir ifade kullandıysam bu ders seyrinde yaklaşık iki saatlik bir konu, bir ders oldu. İnşallah ben bununla kendisini kırmayı kastetmemişimdir. Kendisine efendim hakareti kastetmemişimdir. Nasıl ki kendisi bizlerin yanlışta olduğunu görüp nasihat etmeyi efendim, hedef edilmiş ise ben de inşallah bu ifadelerimle kendisinin de bazı hususlarda yanlış olduğunu bizleri itham ettiği bir takım mevzuların yalan olduğunu ki biz kesinlikle selefin metodunu, menhecini, fehmini reddeden kişiler, kimseler değiliz. Bunların yalan olduğunu yani tabi kimden duyduysalar onların yalan söylediğini Bunları inşallah bir daha gözden geçirip birbirimize bundan sonraki derslerimizde, sohbetlerimizde de hayrı tavsiye eden insanlar olmamızı inşallah. Rabbim bizlere nasip etsin. Allah senden de razı olsun. İnşallah bizden de razı olur Rabbim. Bizlere doğruyu nasip eder. hakta yürümeyi nasip eder. Birbirimize kucaklaşmayı nasip eder. Kalplerimize sevgi koysun Rabbim. Başka ne diyeyim? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Hepiniz Allah'a emanet olun. Doğrular Allah'tan, yanlışlar bizdendir. Rabbimiz bizlere doğruyu nasip etsin.